صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم على محمد وعلى وصحبه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب بك من الشياطين بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين الله في سبيله لعلكم تفلحون Allah bil Quran Ve Rabbil bil la Haftaya Bukharada olacağımız için sohbet olmayacak. Onun için bu hafta. Aşırı konuşup iki sohbeti birden yapacağım demiyorum. Onun için heyecanlanmayın. Panik yapmayın. Ben de hastayım. Çok hasta geldim. Bugün yani canım çekildi bugün çok. 410 şekerlen zor, zor şer geldim. Hakikaten zor geldim. Ama inşallah Allah bu yolda canımızı kullanmayı nasip eylesin. Sohbet yatsı namazıyla nihayet buluyor. Ve bu dönem de böyle kapanmış oluyor inşallah. E, önümüzdeki yani 11 Eylül oluyor. Haftaya yok. Ondan sonra ne oluyor? On, 11 Eylül, e, perşembe Cuma bağlayan mübarek gecede yatsı namazını müteakıbe alıyoruz. E, yatsı namazını müteakıbe. Çünkü insanlar oruçludur, haram aylar giriyor artık. Haram aylar giriyor, oruçlar Haramay girdi. Değil mi? harama girdiği oruçlar var faziletli ameller var onun için iftarını yapan da rahat yapar Efendim, yatsı namazın hemen peşine ama yatsı ezanla kılınacaktır bekleme payı yok yatsı ilk ezanla kılınacaktır inşallah ve böylece yastan sonra efendim sohbet olacaktır bunu şimdiden duyuralım Bukhara'ya da inşallah selamlarınızı götüreceğiz Şahin Akşibendi Hazretlerimize Seyyid Demir Külal Hazretlerimize Abdülhalik Ucduvani Büyük Şeyh Efendimize bütün e, on bir silsile meşayih, nakşin meşayhi, orada medfundur İmam Buhari Hazretleri e, vesair, ulema ve meşayih Ubeydullah Râzî Hazretleri gibi büyüklerimiz ziyaret edilecek. Allah'ım sizi de dualarda unutturmasın. Size de ziyaretleneni nasip eylesin. Amin. Amin. Bize de kolay gidip gelmek nasip eylesin. Amin. Amin. Ondan sonra Şimdi dersler, biliyorsunuz İmam Gazali Hazretleri'nin Eyüel Veled Risalesi'nden devam ediyor. Sıradaki dersimizden başlayalım. Allah'ımız neler nasip ettiyse onlardan konuşalım. Ne buyurdu mübarek? İnsan itikadını düzgün yapacak kadar inanç meselelerini tasfih edip, Şimdi hazırladığım İman ve İslam ilmihali Ona uğraşıyorum İman ve İslam ilmihali Yani çok tafsilatlı bir e, iman bölümü var onun başında İki cilt olacak inşallah da Birinci cildi şimdi hazırlıyorum Orada Ehl-i itikadının Yani bizim e, Küçük itikad Risalesinin Tafsilatı var onda Biraz daha tafsilatlısı var e, Bu evvela iman, itikad meseleleri neye inanacağım, nasıl inanacağım ondan sonra ilmihal yani namaz, abdest taharet, temizlik, fıkıh meseleleri e, şart bu ikisinden sonra da ne lazım bu kadar bir ilim en azından tahsil ettikten sonra veya bu konuda daha derin detaylı ilimler tahsil edenler ne mutlu onlara Allah Teala e, onları muvaffak eylesin çünkü çoğunuz medreseye girip ee, bunları bir medresede diz çöküp birkaç sene, e, seneler boyunca tahsil etme imkanı bulamadınız. Bulamadığınız için de e, tabii ki üzgünsünüz. Üzgünsünüz ama imkan meseleleri, fırsat meseleleri, e, çoğunuz belki sonradan bu yolu duydunuz, öğrendiniz, bu yola geldiniz. Kiminiz yaşlı çağında Geldiniz. Ondan sonra da çoluk çocuk olmuş, evlenilmiş, artık nafaka ve geçim derdine düşüldüğü için efendim, nasıl medreseye gidilecek? E, o da zor oldu çoğu için. Çok nadir insanlar, bilirim ben. Yani evliyken bile hanımıyla aldı geldi. Hanımını kız medresesine yolladı, kendi erkek medresesine girdi. E, hoca olan, baya bir malumat sahibi olanlar var bizim çevremizde, oldular. Ama azdır bunlar Ekseriyet e, Bu yolu duydu, öğrendi, sevdi Geldi ama e, Altyapısı yok e, Sohbetler ne kadar ilim verebilir İnşallah şu televizyon birkaç haftaya açılıyor Yani dört daha uydusunu bekliyoruz Bizim elimizde bir şey yok, biz hazırız da Uydu atılır atılmaz inşallah Orada biraz daha ders mahiyetinde Vereceğiz Yani konulara rahat gireceğiz Buradaki gibi şimdi burada telaş var e Şimdi kalabalık insanlar e, abdesti darlanıyor e, yatsıda bizim de mübarek uzun okuma yatsı yatsıda şey bir dahakinde 11 Eylül'de istediğin kadar oku çünkü sohbet sonra ya o zaman kolay şimdi burada sohbette milletin kışırını çıkartmışız geçen hafta 2 saat biçerek 2 saat biçerek 13'ün yani namazda bile insanlar bunalabilir sıcak ya bile havalar çok izdiham oluyor falan. Bugün idare et bizi. Hocaefendi bugün bizi idare et. Ha. Ondan sonra sizin için söylüyorum meseleyi. Ee, üç ayetten aşağı kurmaz. Kısa üç ayet yoksa sünnetlerini yerini bulur. Ondan sonra e, efendim e, tabii televizyondaki derslerde böyle bir sorun olmuyor. Ondan dolayı belki rahat konuşurum. Rahat da konuşursak artık ne canlı yayın kalı, ne program hepsin programcılar ne programları da alt üst olabilir. Ne olsa önü başı bize ait o da e, ne yapalım kayıt bırakmak lazım ümmete kayıt bırakmak lazım bir konudaki bir kitabı aylarca uğraşıyorum ama o konudaki sohbeti 3-5 saatte yaparım detaylı bu çok önemli bir şey kitap çok zor nokta virgül tas ama e, konuşmak Allah'ın izniyle kolay benim için Allah konuşmayı kolay etmiş yani e, bundan dolayı bundan faydalanmak lazım e, bir de millet okumayı sevmiyor ve okumuyor. Okuduğu aklında kalmıyor. Onun için anlatarak inşallah millete hizmet etmeye çalışacağız. Onun için gücümüzü, kuvvetimizi oraya biraz daha fazla harcayacağız. Buradaki derslerde de berekettir, sünnete ittibadır, Allah için bera gelmektir, adım atmaktır, af olup çıkmaktır, cuma gecesi nihyadır vesaire vesaire Buradaki fazilet hiçbir yerde dünyada bulunmaz. Kâbede gitsen bulamazsın. Kâbede yok bu fazilet. Niye yok? Çünkü kâbede sohbet yasak. Eskiden vardı sohbetler Kabe'de. Ancak şimdi Vehhabi olursan konuşturuyor seni. Vehhabi olmayan eskiden çok halimler vardı. Ders veriyorlardı. O zaman orada yüz bin derse bedeli olur. Ama şimdi kâbede böyle toplanıp da biz bir sohbet yapabilir miyiz? Yapamayız. Üç kişi bir araya gelse... Efendi Hazretleri biraz elini öpüyorlar, yanına şey ettiler hemen geldi polis şey, gizli polisler, sivil şeyler falan. Öbür, şey, öbür polisler arkada duruyor. Olay çıkarsa onlar girecek devreye, onlar böyle. Hadi ifadeye gelin. Aldılar bizi kıyafete odaya bir odaya götürdüler efendiyle ile iki bizi. Yani o bir tane var, o ılımlı bir adam öbürleri dışarı çıktı biraz kapıdan Kabe'nin içindeyiz Kabe görülüyor yani içindeki ofis mektep der ona ondan sonra bir tanesi diyor ki ya siz bir şey yaptığınız yok biliyoruz yani zikir yapıyoruz falan yani işte böyle oluyor falan o öbür içeri gelince o biraz sert yine tavır alarak falan ne yapıyorsunuz ya niye millet elinizi öpüyor şudur budur ya diyorum efendisi de mübarek sen konuştun bana kendi durur öyle <gülüyor> Diyorum elini öptürmez ki bu mübarek. Zaten elini öpenin elini öpüyor bu mübarek. Zorlan öpüyor adam yani. İşte siz buna tapıyor musunuz? Şu tur bu durma. Neye tapacağız? <gülüyor> Muhittin Arabi nasıl bir şeydir? E ne diyecezin efendi Hazretleri taviz verir mi? Mübarektir, velidir diyor. En büyük yavurdur diyor. Ya nasıl sen diyor? <gülüyor> ya kardeşim tartışmayalım. Mevzu değil tam bizi orada biraz oyalayacaklar. O zaman da ihlanaz 300-500 kişiyle git. Bir dolu yağmığa başladı. Ama Kabe'de takır takır dolu bunların camına vuruyor böyle tak takı. Hemen de, de siz buyurun müsaade var. <gülüyor> Bir ötleri koptu. Ama dediler öbür cemaatin yanına gitmeyin burada kılın yasıyı dediler. <gülüyor> Efendim dedi burada kılalım. Her yer dolu Kabe'de. Takır takır Mevla şey etti bunlara. Bir korktular. Ne oluyor dediler ya. Öyle çok az olur orada dolu. Yağmur çok olur da. E ne uğraşıyorsun Allah'ın dostuyla ya? Hem de Kabe'de. Ne yapar seni Allah? Dostuma düşmanlık edene harbi ilan ederim Allah buyuruyor. Sen kimsin? Yani ama oluyor böyle şey. Onun için ne diyor o? Şu ilim meclisi Kabe'de kurulamıyor. Onun için bilmek lazım. Değerini bilmek lazım kaçırmamak lazım Ha televizyondaki şeylerde ilim alırsın ama bu fazileti buradaki sevap bir cemaatle namaz falan bunlar ayrı şeyler burada 5-10-20 fazilet var hadislerden çıkarabileceğimiz öbüründe sade ilim meclisi olur ve ilim alırsın o da çok önemli bir şey tabi Allah Teala muvaffak eylesin amin. amin şimdi buyurdu ki itikadını tahsiye edersin bir gözden geçirirsin. O ilmi haldeki şey de yakında çıkar inşallah. Onu da gece gündüz çalışıyorum. Ee, o meselelerde itikat risalesinin biraz tafsilatı var. Mesela kader demişiz. İtikat risalesinde çok izah yok. E burada bir iki sayfa kaderi işledik yani. Milletin kafası kadere çok takılıyor mesela. Bu iman meseleleri. Sonra zaten ikinci bölümleri abdest, taaret, gusül, cuma namazı, cenaze namazına kadar hepsi var. Yani bin küsür madde. Bir cilt bin küsür madde. Bazı madde kaç sayfa? Ondan sonra ikinci cilt olur. Oruç, had, zekat vs. Bunları illa bilmek lazım. Ondan sonra bu kadar ilim aldın. Sağ kanat itikad. Sol kanat fıkı. Yani abdest, namaz vesaire helal, haram mesele. İki kanadı taktın. Şimdi uçuşa geçmek lazım. Nereye? Mevla'nın manevi alemine, miraç, Mevla mekandan münezzeh. Ama ruh, ruhumuza miraç ettireceğiz. Bunun için geldik dünyaya. Bu miraç için de ne lazım? Mevla'ya kavuşmak için, seyri sülük deniyor. Tasavvuf aynı manaya gelir, tarikat aynı, tarikat yol demek, giden için. Dolayısıyla bir yola girmek lazım. Bunun için de şart, en baştaki şart ne lazım? Ne dedik? Mürşit lazım. Şeyh lazım. Şeyh de mürşit diyelim şimdi. Şimdi bu Araplar petrol, metrolcü zenginlere de şeyh demeye başladılar. Petrol şeyhi, şu şeyhi, bu şeyhi. Tabii yaşlıya da Araplarda ne derler? Şeyh derler. Bana bile şeyh diyorlar. Bastonlu bastonlu beni görüyorlar. Beyazladı da biraz. E şeyh oluyorsun tabii. <gülüyor> Yaşın elli olursa şeyh olursun yani. E ama adam olamazsın ayrı dava. Mühim olan efendim, mürşit manadaki şehri söyleyelim yani. Evet. E şimdi bu e, hususta ve, ve şartu şeyh elledi, şeyhin şartı nedir? Elledi o şeyhi yasluhu elverişli olacak, enyeküne olmak için, naiben, naib vekil yani. Kime? Lirresulü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e vekil olacak e, seviyede bir efendim e, şeyhlik makamına e, gele, ola, gelecek ve seçilecek ve intisap edilecek ve bağlanılacak kişinin olması lazım. Ne olması lazım? Başta bakalım. En yekûne alimen Alim olacak. Ne demek? Şerat ilimlerini bilecek, farzı vacibi bilecek, helalı haramı bilecek, ahlakı bilecek, nefsin ayıplarını, kusurlarını, fitnelerini, afetlerini, bela ve musibetlerini bilecek. Bilmeyenden mürşid olur mu? Olmaz. Maalesef adamlar e, Türkiye'de şimdi ne şehirler var, değil mi piyasada? He? Ecelümen filazı. Yeryüzünün en cahili. Müritleri ondan alim. Ama adam şeyh olmuş. Bir de profesör falan olursa hepten bir soru koyun. Şeyh profesör falan olursa. Çünkü Azerbaycan'dan 2000 bin doları almış profesörlüğü. O bir tane var ya. Şii oldu şimdi. Şimdi hepten Şii oldu. kaskete geçirmişti. Şimdi hepten Ebu Bekir Ömer'e başladı toslama Radıyallahu teâlâ'nüma He O mesela Şeyh Kadiri i Şeyh'i Bir de Ben Hazretlerine bir çatıyor Şah Ben cellatmış bilmem neymiş Katilmiş böyle konuşuyorlar Televizyonda canlı yayın Dici Türk'te Kanalları var Dici Türk'te Bakalım bizi ne zaman sokacaksınız oraya Daha fazla insana ulaşmamız lazım daha fazla insana ulaşmamız lazım. ama adamlar bu parayı nereden buluyor meselesi? E tabii biz de davetleri kabul etseydik, gelin buyurun ayetullahlarla toplantı yapalım, bu şeyi karıştırmayalım, Şiiyaların aleyhine konuşmayalım. Tekliflerini biz de kabul etseydik, belki bize de milyon dolarlar indireceklerdi, bizim de kaç kanalımız olacaktı şimdi? Canımız çıkmayacaktı bir kanal kuralım diye bin lira, bin lira, beş yüz lira. Ama biz hak üzereyiz, elhamdülillah, biz hak üzereyiz. Biz el sünnetiz, tam el sünnetiz biz. E kim ne yaparsa yapsın. Batıl olup da güçlü olmaktansa tek olalım, hak olalım. Ama siz de bizi tek bırakırsanız size de yuh olsun. <gülüyor> tamam. Siz de bizi tek bırakırsanız ha biz hak üzereyiz Hoca Efendi onun için tek kalalım. Böyle de bir şey yok. Tek de kalsak hak üzere kalalım diyorum ben. Yoksa tek olmak zorunda değiliz. Artalım. Artalım. Ama elhamdülillah bizi seven kadar onları seven yok. Bizi dinleyen kadar onları dinleyen yok. Allah itibarı kime vermiş? Eli sünnete vermiş. Bidat ehli her zaman zelildir. Bidat elinden bir tane ortaya çıkan var mı? Yok. Bir tane gel bakalım soru cevap yapacağız dediklerinde televizyona çıkan var mı? Yok. Hoca mısın? Şeyh mısın, Ne malsın malzemesin? Gel bakalım şuraya. Altaylı seni bir deşsin. <gülüyor> He, Altaylı seni bir bir deşsin altını üstünü senin bakalım. Sonra sana alt hali ne der? Bir şey musun ya der. Der yani. Adamın epey malumatı var yani öyle kolay bir şey değil. Bir de bardakçı olursa yanında senin bir epçet hesabını yapar senin ne bozuk adam olduğunu söyler huruftan giderse. Onun için öyle önüne gelenin çıktığı yerler değil. Neden? İlmi yok. Kendine güveni yok. Altyapısı yok. Hele bir de dış bağlantıları varsa hiç konuşamaz. Şia'dan para alan Şia'nın aleyhine konuşabilir mi? Vehhabiden para alan Vehhabinin e. aleyhine konuşabilir mi? Canından korkan Işıd'ın aleyhine konuşabilir mi? O zaman ne oldu? İşte. Böyle olmaz. İnsan bir yere bağlanıyorsun. Buraya maddi manevi her şeyini efendim feda diyorsun. İcabında hanımın çoluğun çocuğunu o, o usul üzere terbiye edeceksin. Öyle ya. bu seni ailene ve çevrene etki edecek burada önüne gelen şeyhim diyenin peşine gidilir mi bilmez alimim diyen dinlenilir mi kitabı okunur mu bu ne zararlı kitaplar bastılar Öyle. tehlikeli işler bunlar Öbür evrene soğulu onda kanalı var mesela e adam peygamberim diyen adam her dakika konuşuyor ne zaman kanala gelsen adam konuşuyor kafamdan aşağı nur geliyor diyor. görüyor musunuz diyor bakın diyor <gülüyor> Peygamberlere vitir kıldırmış, Miraç'ta peygamberlere imam olmuş falan falan. Allah şifa versin herhalde. Psikolojik sorunları var. Ama adam sıralı konuşuyor. Ne iştir belli değil. Bu para nereden geliyor? Bu kanalları kim kurdurdu kardeşim? Şu anda Şia'nın kurdurduğu acayip kanallar var. Kimisi aşikar, kimisi gizli. Eli sünnet adı altında kurdurdu yeni. Kanal kurdurdu. Şu anda Şia'nın İran'ın etkisi Türkiye'de feci bir şekilde yayılıyor. Milleti şia yapacaklar. Öyle bildiğiniz gibi değil. Geçen beni bile şey ettiler. Bir televizyon bir hoca efendi aradı. Dedi ki senin sohbetlerini bu televizyon yayınlayacak izin istiyor. Ben dedim ben para almam bir şey almam. Telif hakkı almadım bugüne kadar tabii ki kim yayınlarsa yayınlasın diyorum ben kimseye yani yeter ki tebliğ olsun. Bir de öğrendim Şia'nın satın aldığı gizli bir kanal sonradan haber geldi, benimle milleti oraya yönlendirecekler, arada da şialığı sokuşturacaklarmış sonra dedim ben telif hakkı aramam Allah için, helal olsun ama burada tehlike var geri çekelim, yayınlamayasınlar dedim çünkü yani resmi hakkımız oluyor durdurma da ama durum bu onun için e, kimin peşine gidiyorsun, kimi dinliyorsun, ne yapıyorsun, çok dikkat edeceksin atezi itizi karışmış affedersiniz Ortalık karışık Müslümanlık adı altında falan Cihat mücahid falan falan Çok tehlikeli adamlar var Çok sapık adamlar var Adamı Ya Muhammed dedi diye Kestiler kıtır kıtır Bir tutan beyaz sakallı nur gibi zatı Kesmez bıçakla kestiler ya Adamı can çekişi bas bas bağırtırıyor Niyemiş ya Allah ya Muhammed dedi Ya Muhammed mürtetmiş o adam Niye mürtet olsun Müslüman adam ya Niye mürdet olsun? İşte Vehhabi olursan Bu kafa olursun Ama kimse bir şey konuşamıyor Doğruyu konuşamıyor Bak yazdım yeni dergide Mustafa Özcan iyi bir kardeşimizdir e, O benim IŞİD tehlikesini Haber veren hadis-i şeriflerin tahlili O benim okuduğum hadis-i şerifler Ve benimle ilgili de bir yazı yazdı Akit gazetesinde O yazıyı buraya aldım Bu dergiye yeni çıktı, dergiye yeni çıktı. Onu okuyun Ondan sonra mesela Ebu Bekir Bağdadi denilen adamın Amerikan senatörüyle resimleri Bastım buraya Amerikan senatörüyle oturmuş Toplantı yapıyor belgesi Ondan sonra Ajanlar ne diyorlar İsrail'in güvenliğini sağlıyor IŞİD'in arkasında ABD İngiltere istihbaratı Ve efendim e, İsrail istihbaratı var Arkalarında Dikkat et Meselelere dikkat et. Bu dergide bunu mutlaka okuyun. Herkese yayın Allah rızası için. Gençler gidiyor. Biz o gün teke tek de konuştuğumuzdan 10 bin genç en azından geri dönmüş. Hatay'dan Matay'dan hep geri dönmüşler. Kardeşim biz bunu bize haber geliyor. Alt, her yerden adamımız var. Diyorlar ki sen bir şey bilmiyorsun. Sen orada konuştun ama 5000 bin on bin en az 10 bin genç vazgeçti. Elhamdülillah. Gidip Müslümanları doğrayacaktılar. Müslümanın kanına elini bulaştıracaktılar. Ahirete Allah'ın rahmetinden ümitsiz sancağı taşıyacaktılar Allah muhafaza. Bunlarda İslam yok, bunlarda cihat yok bunlar. Ne alakası var? İngiliz aşanı bunlar. Adam senatörle oturmuş orada. Resmi var. Kaynağını koydum oraya. Bu dergiyi yayın inşallah. Bu bugün çıkan. Bu haberler miyim? Onun için... İslam dersin, Müslüman zannedersin. Sarıklı, sakalı uzun. Ondan sonra efendim, la havle ve la kuvvete illa billah. Kanarsın, kandırılırsın. Kanarsın, kandırılırsın. Ya Muhammed diyen yavur diyor ya. Peygamberimiz ölmüş de sen ona seslenemez misin? Nasıl seslenemezsin ya? Esselamu aleyke eyü'n-nebiyü diyor. Namaz kılmıyor musun sen? Kılıyorum. Ne okuyorsun ette de? Selamu aleyküm. Sana selam diyorsun, sana diyorsun. Ey yünnep, ey peygamber diyorsun. Ey yünnepiyle ya Muhammed'in ne farkı var? Her namazda ey yünnepi diyorsun. Mürtetsen en büyük mürtet sensin. Zındık. Biz ya Muhammed niye demeyelim? Ya Allah da dersin. O yaratıcıdır. Ondan yaratmasını istersin. Ya Muhammed dersin, sallallahu aleyhi ve sellem. Aracı olmasını, şefaatini istersin. Ya Hz. Muhammed Bağodin, Şah Nakşimed dersin. Himmet istersin. Ya Gavsi Ceylani, Abdülkadir Geylani dersin. Himmet istersen. Şafiilerin en büyük fıkıhcısı, İmam ı e, İbni hacer Heytemi, bir askalani var o değil. İbni hacer Heytemi, Mekki, Eşşafi'i, Allame-i Cihan, El-Fetehül Hadisiye isimli var. Onda da yine en büyük ulemadan Remli, İmam Remli. Ona sorduğunu... Ondaki cevabı kitabına naklediyor. Bir adam ya Kadir Geylani diye ondan himmet istese, caiz midir değil midir? En büyük fıkra halimi o zaman, bunlar tabii yüzlerce sene evvel, diyor ki peygamberlerin mucizesi evliyanın da kerameti haktır. Öldükten sonra da ruhaniyetlerin de tasarruf vardır. Çünkü ruh bedenden ayrılırsa, beden ölür çürürse ruh ölmez. Dolayısıyla ölüsüyle dirisi arasında fark yoktur. Yaratan ancak Allah Teala'dır. O halde Allah Teala istediğine ulaştırır. Dolayısıyla o ondan isterse bir kerametine itikat etmesi hasebiyle devreye girmesini ister. Bu devreye girme istemesi yaratma istemesi anlamında değildir. Himmet et demektir. Ha, şimdi yine gelelim Nurettin Yıldız hoca meselesine. Tevessül sorulmuş. İşte bana dinlettiler o gün bir iki şeyini. Bu hoca efendiye Tevessülü sordular. Dinleyen arkadaşlar da bayağı bir benim 300-500-1000 sohbeti dinleyenlerden der. İş adamları, akıllı kişiler. Dediler ki biz çok düzgün anladık. Gözlüğü takayım da sizin surat şekillerinizi bir göreyim bak. <gülüyor> Kitabı göreyim bu sefer gözüm bozuluyor. Kitaba bakar ki açarım. Şimdi dediler ki hocam dediler. Biz dediler... Senin dediklerine tıp uygun bulduk dediler. Öyleyse maşallah dedim. Büyük ilerleme varmış. Ama ben bir dinleyeyim dur bakalım dedim. Seni başladı 3-5 dakikalık soru cevap yapıyor. Bak dedim. Soru cevaptan evvel size bir bilgi vereyim. Ona göre dinleyin. Ki akıllı adamlar çok uyanık. Bir tanesi tam çaykaralı ki yani. Anlamaz mı? Dedim bak. Hacı efendi. Burada şimdi diyecek ki dedim, dinlememişim halbuki ama biliyorum ağız bir. Diyecek ki insanların salih amelleriyle, salih amelleriyle aracı yapmaları, tevessül yapmaları caiz diyecek. Ne gibi? İşte mağaraya giren üç kişinin önüne yağmurdan kaçtılar da kaya düştü ya. Meşhur hadis. Dergide bile ilk sayılarda yazdık. O hadiste bir gün konuşuruz. İnşallah neyi konuşacağımızı da şaşırdık zaten. Efendim e, şimdi kaya kapan üstlerine baktılar ki kayayı açma güçleri yok öldü gittiler. Orada kalacaklar yani ne nefes var ne su var ne kim bulacak onları yani. Şimdi bile adamı bulamıyorlar daha da kanyonda manyonda düştüğü zaman Adam kumburgazdakileri bir, iki haftada bulamıyorlar. Allah buldursun. Amin, Amin. yani insanları tabi. Ee, ölmüşlerse de mezarlarını bilmesi lazım sahipleri insan istiyor ki ölüsünü bulayım da Mezar yapacak dua edecekler Gidecekler Allah öldülerse rahmet etsin Kabirlerin efe nuretsin Ne diyelim dua diyoruz biz bütün müslümanlara ee, Üzülüyoruz da tabii Ama o zaman da hiç bulunmaz Yani bu kadar teknolojiyle adam Bulunmuyor dağda denizde şimdi bile e Bunlar da dua etler. Dediler ki hangi işinizi Allah için Yaptıysanız herkes bir işini Hatırlasın o işini aracı Yapsın bu amellerle tebessül. Bunda ittifak var. Öbürde de ittifak var da neyse. Ee, bunu hepsi kabul ediyor. Neymiş? Birisi dedik ya Rabbi. işte ya amcamın kızı mı vardı? Neyse birisini çok sevdim. Aşık oldum da falan. Sonra ben ona işte işte zinamı teklif ettim. Sonra o reddetti falan. Ee, sonra bir fırsat doğdu bana. Neyse bir imkan asıl oldu. O da mı kabul etti? Ne oldu? Ee, tam o anda ben işte ee, o bana Allah'tan kork dedi veya ben o anda al, al, seni düşündüm e ben işte bu işi senin rızan için terk ettiysem bu kayayı aç mesela oradan kaya bir miktar açıldı bir hava ve gü güneş yüzü gördüler bu sahih hadis çok sahih hadis ikincisi sizin var mı böyle bir ameliniz bir kaya kapansa falan ne yaparsınız bir tane bir şey çıkarabilir misiniz benim 50 senelik ömrümde düşün bir hazırlayayım ben başıma bir şey gelse ne var acaba 50 senede bir şey çıkarabilir miyim acaba gösterir, he, ben oradan belki he çok severim evliya Allah belki oradan ben şey edebilirim he. evet <gülüyor> o doğrudur ha o samimiyim onda samimiyim beceriksiz olmama rağmen ama öbür işte dedi ya Rabbi e, be annem benden süt istedi işte ben geldim e, işte Uyumuştu, sabaha kadar bekledim başını, uyanana kadar onu uyandırmadım, ondan evvel ben süt içmedim, de. neyse bunu senin rızan için yaptıysam, kaya biraz daha açıldı. Öbürü başka bir, benim işte işçim vardı, ben ona efendim bir zaman uzaklaştı gitti, ücreti bende kaldı, işte sonra o ücret, yani böyle bir meseleler. Ee, bir koyuna diyelim tekabül etti O koyun doğurdu doğurdu doğurdu o adam işte sürüler oldu o adam seneler sonra geldi Dedi ki benim ücretim kaldı sende ya O da dedi ki al senin ücretin bu karşıki dağlar senin Ya dedi ne karşıki dağlar Sen benden dalga mı geçiyorsun Her taraf koyun dolmuş Lütfen ücretimi ver dedi ya Lütfen benim sinirimi bozma falan Ya ne sinirini bozayım kardeşim Gittin alın ücretini diyelim oradan bir koyun O oradan türedi türedi ben ne yapayım dedi Allah bereket vermiş hepsi senin yani mesela bu gibi şeyler, misal veriyorum. Bunu ya Rabbi kimse yapar mı ya? Yapmaz. O günkü ücretini verir yani. En fazla Müslümanı. Öbür bazıları da zaten hiç hatırlamıyorum seni ya ne zaman çalışmıştın bizde falan. O tabi hepten okkabazları. Neyse, senin irzan için yaptıysan bunu ya Rabbi falan kaya onların açılacağı kadar açıldı. Çıkacakları kadar. Mesela bu amellerle tevessül. Bunu kabul edecek dedim. Dedi ki bak bunu edecek dedim. Ama şimdi dedim nereye gelecek iş? Zatlarla tevessül. Zat şahıs. Yani bir cahin nebi bizim yemek dualarımızda bile bir cahin nebi'yil muhtar yani alader efendiler dört meze müfte bu kadar ulema uliya bilememiş yani. Resulullah'ın hürmetine. Bunu da dedim ihtilafa sokar. Bunu da ihtilafa sokacak. Olur diyen var olmaz diyen vara sokar. Dedim şimdi Ama diğer Abdülkadir Geylan Şahin ben onlarla hiç olmaz yani düşünüyorum Buyurun dinleyelim dediler Küçük cep telefondan açtılar Ve amellerle tevessül aracı koymakta hiç sorun yoktur Bunlar tabi e, aracı koyma tevessül lafını kabul ettiğini zannediyorlar Halbuki amellerle tevessülü kabul etmek bizim dediğimizi kabul etmek olmuyor Anladın mı? Biz ne diyoruz? Eyüp Sultan hürmetine. Anladın şimdi. Amel değil orada. Zatın kendisi. Bu sefer e dediler bak işte oraya kadar uygun kafa sallıyorlar falan filan. Tamam. Biz sana ne dedik? Amelleri kabul edecek. Baştan söylüyorum sana ben dinlemeden. Zatlara geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine istenir mi? İhtilaf var dedi. Burada ihtilaf var. Olur diyen var, olmaz diyen var falan filan. Ama Resulullah Sazem'in dışındakiler onların hiçbirinin garantisi olmadığından onlarla caiz değil. Bu olmuyor. Hiç bu. Abdülkadir Geylan ittifaklı bir veli. Şahan Akşiman ittifaklı bir veli. Bunların bu yolda yaşayıp öldükleri sabit, son nefeslerinde yanında olanlar var. Zaten sonunay muteberse sonlarında nasıl Mevla'ya gittikleri aşikar. Bunun da neyine şüphe koyuyorsun? Kusura bakmasın. Bu laf bana neyi hatırlattı? Bu laf bana Aziz Bayındır'ın bir lafını hatırlattı. Aziz Bayındır'ın söylediği kaba, bununki kibar. Aziz Bayındır kabaça ne demişti? Hatırlayın. <gülüyor> He? <gülüyor> Dedi ki Eyüp Sultan'ın imanlı öldüğü bile belli değil dedi. 13'ün yüzü su hürmetine istenmez demişti az önce. Bu kaba kaçmıştı. Çüş demiştik falan. Ama şimdi bu kibar. Bu da ne diyor? E peygamberin dışında kimsenin garantisi yok. 13'ün istenmez. Ya nasıl garantisi yok? Nurettin Hoca kusura bakma. Ben sana bir garanti vereyim. Kimlerin garantisi varı ben sana vereyim. Bir defa ve sâbikûne levlûne min el Kur'an okuyorum sana ben sen hocasın ya muhacir ve ensardan ilk hicret edenler ilk yardım edenler. Öllediynet tebeun bi ihsan. İyilikte onlara tabi olanlar tebeun tabiin, Bak ayet tabi olanlar yani ikinci tabaka üçüncü tabakaları da getiriyor. Kıyamete kadar radiyallahu anhü ve oldu Allah onlardan razı. Onlar Allah'tan razı. Sen nasıl dersin ki? Muhacir ve Ensar, sahabenin genelini teşkil ediyor. Yüz küsur bin sahabe, bunların hepsinden Allah razı olduğunu Kur'an'da söylüyor mu? Bir ayet daha okuyayım sana. Ve küllen ve'edellâhu Allah hüsnâ Allah, sahabenin hepsine cenneti söz verdi. Hani derler ya, Ebu Süfyan meselesini karıştıranlar, Hint meselesini karıştıranlar, Muaviye meselesi karıştıranlar, radıyallahu anh'u mecmain, Allah hepsinden razı olsun. O meseleyi karıştıranlar niye derler? Mekke fettinden sonra bunları iman etti. Zoru görünce inandı. Zaten Mekke de ellerinden gitti, inanmayacaktı da ne yapacaktı? Değil mi? Böyle demiyorlar mı sahabe düşmanları? Ayet okuyayım sana. Hadis suresi olacak. لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْ فَقَوْمُ قَبِلْ فَتْحِ وَقَاتَلْ Mekke fettinden evvel savaşan, cihad eden, Para veren Allah yoluna İslam için. Bir de Mekke sonra cihat eden, infakta bulunan ki bu Süfyan bile sonradan bazı cihatlara katıldı. Bunların fazilette makamları bir olmaz. Ulak azam dereceden <gülüyor> minellezine ba'di ve Mekke'nin zor döneminde Allah yoluna parasını, canını, malını koyanların derecesi Tabii ki Mekke Fettin'den sonra İslam yayılmış artık, e, küfür yıkılmış. E, para verip cihat edenlerden dereceleri daha büyüktür. Ama geliyoruz cümleye bak. Ve küllev ve l-husnâ. Allah hepsine de cenneti vaadetti. Ve Allah'ın cenneti vaad adam daha sen nasıl öldü diye belli değil diyebilir misin? O zaman en azından şunu garantiliyoruz ki Sahabenin tamamı cennetliktir Bu ayetle nedir bu konu? Sabittir Ondan sonra Ebu Bekir'in fil ne? Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennet aşere-i mübeşşere Aşere-i mübeşşereyi geç Bedir ehli He? Ebu Abel Bedir ehlinden midir? He? Ne büyük bir Bedir ehli var İstanbul'da be! Bedir'e eli var 313'ten biri. E'melu maşidun fakat gaffarallahu lekum. Allah peşinen buyurmuş ki Bedir'e ki katıldınız. Bundan sonra istediğinizi yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın peşin affettim. Ne yapacaklarını biliyor tabii de. Rabbim ki onlar bozuk adamlar o değiller. Ama olsun peşin affettim. Onlardan bir tane de sorun çıktı biliyorsunuz. Hatib bin Belta meselesi. Geçenlerde söyledim. Müşriklere mektup gönderirken yakalandı vesaire vesaire. Ama peşin af olmuş. Bedireyli 313'ün garantisi var mı? Var. var. <gülüyor> Sayıya ilave yapalım, zam yapalım. Hudeybiye'ye katılan kaç kişi? 1500. 1500 kişi. Bunun hakkında ayet var mı? Fetih suresinde var. Laqad ratallahu anil mu'minina iz yabayuneka tahtaşşecra. O ağacın altında seninle biatlaşanlardan muhakkak şüphesiz Allah razı olmuştur. Bu kaç kişidir? 1500 Müslim hadisinde len ye, le cennara, len ye li cennara, asla ve asla ateşe girmeyecek. Bunu kim diyebilir, kimin garantisi var? İşte hoca efendi, peygamberin Allah'tan aldığı vahiy var. Hadisler de sahihtir. Dolayısıyla onların garantisi var yani. Senin benim yok. Tabi anlıyorum. Sen kendini düşünebilirsin. Ben de kendimi düşünüyorum. Durumum vahim Senden beterim yani. Ne olacağım, nasıl öleceğim diye dertteyim. Ama asla cehenneme girmeyeceğine Allah Resulü yalan söylemeyen zat Allah'ın vahyiyle hadisi şerifiyle, Müslim'deki sahih hadiste haber vermiştir. Dün hiçbiri girmeyecek cehenneme. Kimden? Minben şeyde bedran ve hüdeybiye. Evil hüdeybiye olabilir. Bedir'de bulunanlardan veya hüdeybiye'de bulunanlardan hiçbiri asla cehenneme girmeyecek. Var mı garantisi? Var, var. Ne var Ebayübel orada da var. E ben seni nasıl Ebayübel sarin hürmetine isteyemiyorum yani? Garantisi yokmuş. Resulullah sen, sen bir dua eder de kabul edilmeme riski var mı? Var mı? Ve kullu nebiyin mücabd diyor hadis-i şerif. Her peygamber müstecaptır. Bütün peygamberler hakkında geçerlidir. Onun için ana baba duası almaya bakalım. Duaü'l-Valid li veledi Benim anacığım gitti, babam sağ Allah selamet versin Bana dua diyor Oradan arkamızda bir dayanak şu anda duruyor Babanın çocuğuna duası Ke dua'in nebi'li ümmeti Bir peygamberin ümmetine duası gibidir Senin baban kim olursa olsun Ne olursa olsun Sana ne yapmış olursa olsun O ki seni doğurmuş baban olması hasebiyle Sen bir peygamber bulsaydın da dua alsaydın eşittir Nerede bulacaksın baba? Kıymet bilin, kıymet bilin. Özellikle baba diyor bu hadis-i şerifte. Efendim, peygamber duası. Her peygamberin duası kabuldür. Ama baba da akıllı olacak tabii. Baba dediğinde ne olacak? Akıllı olacak. Kızını soymuş soğana çevirmiş, güzellik yarışmasına çıkartmış, kalkmış kazansın diye dua ediyor mübarek. <gülüyor> Sapık mısın sen ya? Kızının bacağını açıp da güzelliğe çok olur mu ya? Tövbe yarabbim. Başını da açarsan olmaz, başı kapalı da olmaz. Çarşaflı da olmaz yahu erkeklerin arasına yahu. Ne işim var? Ya baba da akıllı olacak tabi. Ama, meseleye ne, nereden bakıyoruz? Kainat efendisi diyor her peygamber makbuldür duaların. E Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyükleridir. Duası makbuldür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Ayyübel Ansari'ye ne dua etti? He? Sakalına efendimizin bir şey düşmüştü. Umrede miler, haçta safa-melve arasında efendimizin sakalında bir şey var. Hani böyle olur ya bazen gelirsin, alırsın sevdiğin birinin sakalından, o görmez kendi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi bir şeyini düzeltti. Ya sakalını, bir şeyini. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ve kalk Allah'a ya, ya Eba Ayyub, ey Eba Allah da seni bütün sıkıntılardan, kötülüklerden korusun.'' dedi. Öyle bir dua etmiş ki ona, bak, burada gömüldüğü zaman, Bıraktı gittiler. Fetih müyesser olmayınca. Ne yapacaklar? O da dedi atlarla benim kabrimi ezin. Çünkü neden? Bizans beni çıkarır. Mezarıma fenalık ederler bana diye. Zaten orada da bir mesele var. Bizans dedi ya. Biz onu çıkarıp köpeklere Allah muhafaza işte atacağız matacağız. Sonra o zaman da efendim e, İslam komutanı e, dedi ki oraya haber gönderdi. Biz de o zaman Şam tabii Emevi Devleti dönemi e, biz de dedi efendim e, Şam ki Hristiyanların Merkezi, kiliseleri, şeyleri, en çok o bölgede var Filistin, Şam. Yani biz de sizin bir çanınızı çaldırmaya izin vermeyeceğiz. Bütün etrafımızı kırıp geçireceğiz. Bir Hristiyan da sağ bırakmayacağız. Deyince e bunlar burada kalenin içinde ama dışarıda bu kadar gavur var. Onları düşündükleri için aman aman dedi Bizans kralı. Yahu dedi biri gider me onun mezarına bir şey yapar. M bizim Hristiyanların başına iş gelir dedi. Biz nöbetçi koyalım da kimse dokunmasın dedi. <gülüyor> Ve Ebayü Belansari Öldüğü günden beri Rumların e, Efendim Kendi korumalarıyla korunmuş Çünkü diyor ki Allah seni kötülükten Korusun ya Bayyip diyor Bir dua almış ki Sen de diyorsun ki garantisi yok E bu kadar Ayet hadis olup da adamın garantisi Yoksa o zaman peygamberin de Garantisi yok demen doğaldır Yani senin Ayet hadiste durmayanı nerede Durduracağız arkadaş Menlem miyif sünnetin fe en be kuran okudun durmuyor sünnet okudun durmuyor e cevabı nedir cevap vermeyip susmandır diyor. Allah hallet gitsin yani biz evliya Allah'tan himmet isteriz hüsnü zan ediyoruz ki onlar Allah'ın dostudurlar değil mi yaşadıklarını gördük mü gördük yanlarında yaşadık mı bizim Mahmud efendi hazretleri e ben yanında yaşadım e şimdi hayatını biliyorum. Allah gecinden varsın. Amin. Efendim, Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. E bu yolda yaşayan bu yolda ölecek. E bu zaten bütün müritleri tarafından hepsi evliyanın kitaplarda tescil edilmiş menakipleri. E dolayısıyla biz bir Allah dostuna rabıta yaparız, simmet isteriz. Bunda onun yüzüsü hürmetine Allah'tan dileriz, dileniriz. Yaratan Allah'tır bunu bilmek şartıyla bana ulaştıracak sizi vesile arayın ayetine imtisalen yine Allah'ımızın emriyle hareket ederiz ne var bunda onun için şimdi din dediğin adam alim olacak fetva sorduğun adam şeratıyı bilecek mürşit diye bağlandığın kişi mutlaka şeratın zahirini batınını bilecek o mürşitte batın ilimleri de şart Tier fetvahta tabii zahiren fıkı bilse de yetebilir sormak bakımından. Adamın evliya olması da şart değil. Öyle fıkı soracağın adamda evliyalık ararsan fetva soracak adam bulamazsın. O ayrı bir şey. Ama dikkat edeceğiz. Mürşit ne demek? Veli ne demek? Allah dostu ne demek? İşte bu da vasıf var sayıyor. Bunlar rastgele seçilmiş insanlar değil. Bunların silsileleri var. Bunların bağlı oldukları noktalar var, irtibatları var, şartlar var. Ne diyor? alim olacak. Lanne kullu alimi yaslu'lu. Her alim ama anlama yanlış. Ne diye? Her alim bu işe uygundur diye. Alim olacak. Her mürşit mutlaka alimdir ama her alim mürşit olamaz. Çünkü alim olup da e, ne, ne yapamayabilir? E, kendisi amel doğru dürüst amel edemeye bilir. Manevi yollara girememiş. Olabilir. Nefsin afetlerinden sakınmamış, sakınmıyor, olabilir. Dünyaya meyilli, makam mevkiye meraklı, kadı olayım diye uğraşan biri olabilir. Ya bu, bu itibar peşinde olan alimlerden sakınmak lazım. Makam mevki düşünenlerden sakınmak lazım. Dünya ehliyle çok oturup kalkanlardan, devlet adamlarıyla çok oturup kalkanlardan sakınmak lazım. El, -ul -el ulema, vena <gülüyor> Allah alimler Allah'ın güvenliklerdir. din emanetini yüklediği kişilerdir male muhalito sultan devlet adamlarıyla karışmadıkları sürece görüşmedikleri sürece feida <gülüyor> katum siyasete karışırlar efendi devlet adamları otururlar kalkarlar fehderu <gülüyor> o zaman onlardan sakının buyuruyor hadis-i şerifte niye imam azam Ebu Hanife radıyallahu anh, kadı olmamak için Hapishanelerde çürüdü kamçı yedi Efendim niye kamçı yedi Çünkü taviz ister benden Ben de bu tavizi vermem O zaman daha beter olur Baştan kabul etmeyeyim dayak yerçem miyim dedi Ahmet Nambel öyle Bütün alimler öyle hakiki alimler Hep ne yaptılar meclislerini kurdular Derslerini yaptılar talebe okuttular Vaaz ettiler kitap yazdılar Evet insanları irşad ettiler Budur devlet başındakilere Dua deriz Allah hidayet eylesin, Allah istahalesin, sırat-ı müstakime irşad eylesin. Allah Teala yanlarına hayırlı müsteşarlar nasip eylesin, ehl sünneten sünnetten ayırmasın. Duacıyız. Bu kadar. İşimiz dua. Ama rastlaşırsak, görüşürsek işimiz emr-i bil maruf. Bu doğrudur, bu yanlıştır. Buna dikkat edelim. Bu helaldir, bu haramdır. Biz bu vazifeyi evvelden beri defaatle yapmaya çalıştık ve yapmış biriyiz. Başkaları ne istiyor ne konuşuyor bilmiyorum Ama bizim konuştuğumuz iyiliği emretmektir Kötülükten ne etmektir Bana ihale ver bana milletvekilliği ver Bizim cemaattan bir bakan olsun Böyle şeyler asla ve kat'a Bizim cemaatimizin usulünde Yoktur eli i sünnetin yolunda da yoktur Tabi bakanlar milletvekilleri hep Müslüman olsun el-i sünnet olsun Ama bizim böyle bir pazarlıklar içinde Olmamız mümkün e Değildir Biz bize yakışacak da bir iş değildir Sakınmak lazım. Çünkü dünya işleri, devlet işleri sıkıntılı işlerdir. Allah bizi kendi yolundan ayırmasın. Biz ona dua edeceğiz. Ve inni übeyin uleke. Ben şimdi sana diyor koca İmam Gazel açıklayacağım. Bazı alamati mürşidi kamil hakiki mürşidin alametlerinin tümünü açıklayamam evladım. Küçücük risale zaten bir senede bitiremiyoruz. Dedi ki yani tümünü açıklayamam demek istiyor. Bazı demesinden onu anlıyoruz. Bazı alametlerini en azından açıklayacağım Ala sebilil icmal kısaca Ama başlıkları vereceğim diyor Sen o başlıkların altını doldur diyor Biz de dolduracağız Bir başlık belki bir sohbet gidecek Çünkü başlıklar önemli başlıklar Ben diyor sana kısaca başlık vereyim Sen içini doldur Hatta la yedda'iye Ta ki iddiaya kalkışmasın ben bu şartları biraz anlatayım ki bazılarını beyan edeyim ki önüne gelen demesin en ne o kendisi için şeyhun ben şeyhim mürşidün ben mürşidim irşad ediyorum şeyhim şuyum buyum falan falan. Onun için ben beyan edeceğim. Vasıl. Ne demek vasıl? Allah'a ulaşmış. Evliyanın kabirlerinde falan yazar. El arifu billah Allah'ı bilen. El vasilu Allah'a ulaşmış. Değil mi? el murşidül kamil el mükemmil mesela kendi ke kemale ermiş başkasını kemale erdiren böyle vasıflar var. Rabbim onlara kavuştursun. Onların şefaatlerine nail eylesin. Himmetlerini üzerimize daim eylesin. Amin. Nasıl nasıl olacak? Adam namaz kılmıyor. Gitmişler bakmışlar şey efendi namaz kılmıyor. Allah Allah. Demişler ki yanındaki müritlere falan ''Bu nasıl iştir?'' demişler demişler ''Siz kılın'' demişler ''Siz daha Allah'a ulaşamadınız, bu ulaştı çoktan'' ''Onun için'' demişler Onlar da şaşırmışlar, kalmışlar geri dönmüşler Başka bir alime demişler ki ''Yahu biz böyle bir evliyaya gittik Fakat işte namazı falan, namaz geçti yanımızda Namaz kıldığına şahit Olmadık Dolayısıyla ee, Sorduk, soruşturduk, vasıl olmuş o da demiş ki doğru söylemişler ama cehenneme vasıl olmuş demiş yani. <gülüyor> ne desin yani bunun başka bir yolu kalmamış. Ama e, şimdi şöyle bir meseleler var. Bir adam hakikaten velidir ama bizim camide e, evi de buraya yakındır camide görünmüyor. Gibi meseleler olabilir. Bazı zatlar uzlettedir bazı zatlar inzivadadır. Bazı şartlarda hadis-i şerifler evinizden çıkmayın buyurmuştur. Ama yine de biz cemaata gidilmesini tavsiye ediyoruz. Ve bu fetvadayız. Ama bazı meşahitin özel halleri olabilir. Bu tabi onun namaz kılmadığı anlamına senin görmemen onun namaz kılmadığı anlamına gelmez. Bu ayrı bir şeydir. Çünkü Seyyid Ahmet Bedevi kaddesi Allah'a sefer o Mısır tantada yatan ve onun için gammazladılar. Ka Kazı'l Kuzat İbni Dekik'il Eid Mısır'daki en büyük kazı. O zaman Allah Meycan mübarek zat. yani da dediler bu böyle mürşidim diyor şudur budur camide görünmez cemaate görünmez. Evin tavanında durur. Bir, bir kat evin tavanında durur. Hiç tavandan aşağı inmez. Üstünü sema ile hiç kapatmaz. Kırmızı şey sarar. Yüzünü de peçelemiş. Kimse yüzünü görse dayanamaz nurdan. Birisi dedi efendi hazretleri bir kere aç göreyim. Evladım tecelliye dayanamazsın. Aç da öleyim dedi ya. Bir yüzünü açtı adam öldü. Öyle bir nur sahibidir. E şimdi sen diyeceksin ki Resulullah'ı gördüler ölmediler de bu ne iş? İşte senin kafan böyle çalışıyor şimdi. Hep tersten bastığı için ben sana ne yapayım yani şimdi? Aynı kafa başka yerde de aynı mantık. E, Gazneli Mahmud, kaddeselallah o da büyük bir zat, padişah ama çok sultan, Allah dostana merak bir veliydi. O gitti Beyaz Bestami'nin e, kabrini ziyaret etti Bestam'da. Biz de gittik elhamdülillah nasip olduk. İran'da Bestam'da. Ondan sonra dedi ki burada dedi ya, e, zi, y, Onu işte erişenlerden en yakın seviyede zat kim var? Çok yaşlı bir zata götürdüler O artık onu görmüş mü belki zaman olarak görmemiş olabilir Ve lakin silsilede en yakın o zaman oymuş Dedi ki ya bir şey anlat bana ne oldu falan Dedi ne anlatayım sana onu görene ateş değmezdi dedi ya Diyince işte gazleri mağmurluğunda haktır ha evet Bir şeylik geldi hinlik ya dedi tamam da Şeyh Efendi Hazretleri dedi ya. Ebu Cehil Resulullah'ı gördü dedi cehennemin dibine gitti dedi. Bunu gören nasıl dedi cehenneme girmeyecek? Ben dedi biraz anlamadım da. Şeyh Efendi dedi ki evladım Ebu Cehil Resulullah'ı görmedi. Ebu Talib'in yetimini gördü dedi. Resulullah olarak görseydi sahabeydi yine cehenneme gitmeyecekti. <gülüyor> Lafı doğru anla evladım dedi. Beyazıt Bestami'yi de Allah dostu itikadıyla gören cehenneme gitmeyecek dedim. Yoksa ben rastgele sokaktan geçerken gavurum biri görmüş diye cehenneme gitmeyecek demedim dedi. Bunun gibi... nereye dedim şimdi? Ne sesi çıktı bu? Kolonu kes bu zaman. He kes. aruz alananı keseceksin anasını satayım. Ne yapacak? yolda kalan devresin gitsin <gülüyor> devam edeceğiz daha şeyi unutturdum bana şimdi geriden nereden geldim <gülüyor> Ahmet ve Hazretleri'nin dediler ki namaz cemaatta görünmüyor İbn-i dek de, Kazıl Kuzat ya bir inceleyelim bir fitne çıkmasın dedi ya e tabi devletinde görevlisi ama geldi tabi onu yüzü örtülü mübarek Allah'a Allah o da gel misafir gibi böyle oturdu falan Baktı hareketlerini de biraz akıllı mantıklı bulmadı ya Ona bir şey yapıyor buna bir şey diyor bir şeyler da, a, a, Allame adam şimdi bir mana veremiyor bu ne alaka buna niye böyle dedi Meczup gibi bir şey gördü onu Mezuptan da ileri mecnun gibi gördü onu yani Hafif atlatmış mı zannettin estağfurullah Hiç daha bir şey demeden ha dedi Kazıl Kuzat İbni i el İd Meşhur alim Maşallah ehlen ve sehlen dedi Mecanin Gayre enne cünunevm Azimun Tehte ahtabi yescudul aklu Söze bak ya Söze bak ya Evet dedi deliler dedi Deliler güruhuyuz biz dedi deliler Ama deliliklerinde Bir sır var öyle yüce Bir delilik ki eşiklerinde akıl secde ediyor dedi. Anladın mı lafı? Akıl o deliliğin eşiğinde secde ediyor. Diz çıkıyor boyun eğiyor, akıl tutuluyor, duruyor, iflas ediyor, stop ediyor. Bu velilerin sırrı. Çünkü lenyumine hadi hatta okalinin Sizin birine deli denmeden imanı kemal bulmaz diyor ya hadislerim. Çünkü o delilik şu. Allah yolunda kim ne demiş demememiş beğenmiş beğenmemiş öldüm kaldım bakmaz. Buna normalde deli derler. İşte iman kemal bulması için hesap kitap kalkacak. Allah'ım cümlemize imanı kamil nasip et. <gülüyor> sonra tabi ona bazı kerametlerini gösterdi. Ondan sonra her namazda Mekke'de e sizin camiye nasıl gelsin? İsterse 40 yerde bir anda görünür evliya Allah ebdel makamında. Fakat fakat ee, orada şahitleri var. Mekke'de devamlı namazda bulunduğunun şahitleri var orada. Hani bizim e, Azim Ahmet Üdani'nin eskici Mehmet Nete meselesini onu çok dinlemişsiniz herhalde. Hacca gönderdi adamı. Azim Ahmet kadılığı bırakma kıssası. İşte bunun gibi. Ya, o zaman şunu demek istiyorum. Hemen de adamı sizin camide görmeyince bu sapık mapık demeyin. Çünkü başka camidekiler hastadır. İnzima çekilmiş, uzleti vardır, manevi haldir, evinde kılar. Ama şimdi tabii şu var, adamla öğlen namazından evvel oturdunuz. İkindi okundu, hala kılmadı, hep de yanınızda duruyor. Ya e bunda tabii, bu nasıl evliye alacak yani, bu şimdi namaz kılmadı, daha resmen kılmadı yani şimdi. Bir vakit namazı kasten etse en büyük kebair günah işlemiş olur şirkten sonra. E kebair günah işlese nasıl mürşit olacak? Anladınız mı? O kadar ince ki bu mesele. E bu eziler biz ne yaptı kardeşim Allah Dedi ki falan yerde bir şeyh var. Duyduk. Hadi ziyaret edelim Nasıl gidiyorlar biliyor musun? Şimdiki gibi böyle uçakla şimdi diyorlar efendi hazretlerini görme adam Almanya'dan gelmiş. Amerika'dan gelmiş falan. E bir kere de görmüş. Yanına bile yanaşamamış ama uzaktan görmüş. Mübarek olsun. Büyük güçtür o. Değer o. Adam efendim da sohbette olduğumuzu kim bilmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> mubarek Seyfettin Hoca'ymış. Sohbette olduğumuzu niye bilmiyorsun? Mübarek Hoca Efendi. Ondan sonra... Beni kim arayacak? Hacı, ancak Hoca ara. <gülüyor> eee efendim... Amerika'dan... Kaç bin dolar uçak parası verse... Gidiş dönüşü var bunun... Sırf Efendi Hazretleri'ni bir kere uzaktan görmeye gelse... Değer ve azdır. Çünkü evvelce zatlar Beyazıt Bestami kalkıyor. Kaç aylık yola gidiyor başka bir evliyayı görmek için. Kaç ay? Sen bir iki saatte geliyorsun. Hadi Amerika'dan gel sekiz saatte. Ne olacak? Adamlar sekiz ay gidiyor. Bir veliyi görmek için. Çünkü orada nispet var, manevi bir alıntı var. O hal sana tecelli ederse o büyük iştir. Görmek sahabe sohbet ne o makama nelerdi erdi? Görmekle. Ruhiyetle Bundan dolayı görmek çok önemli Kalktı efendim gitti Müritleriyle beraber Dediler ki anca geldik Ozat da camiden çıkmış Evine doğru giderken işte o arada Kıbleye doğru tükürdü Kıbleye doğru tükürmek Mekruhtur e, Tükürmemek Müstehaptır Yani fıkıhtaki mertebesi bu hüküm ama Ebu Yezîd el-Bestami Kudsesi Ruh'a Bu arada da bir bilgi vereyimse Benden olsun bu da Hani derler ya Niye Muaviye adı takmıyorlar Madem Muaviye adam Sahabenin adları takılıyor da Muaviye adını Osmanlı falan Niye takmamış Derler ya Beyazıt ne demek Beyazıt Muaviye radıyallahu Künyesidir Yezid'in babası demek Anladınız mı? Neyse çok karıştırmayın Buradan baya olaylar çıkabilir şimdi Baya olaylar çıkabilir Mecliside falan sallayabilir Gen soru ben soru da verebilirler Çünkü Beyazıt ismi kaldırılsın Şu şöyle olsun <gülüyor> Ama muaviyer adı künyesi nedir? Ebu yezittir Beyazıt bestami Ebu Yezid el bestami Künyesi muaviyedir Ha zaten oğlunun adı Yezid ise Yezid sahabeden de yezitler var Yanlış anlamayın şimdi bunlar Yezid diye Sapıklara söylüyorlar Sahabede adı yezit olan dolu Sahabe var Anladın? Ama Hz. Muhabiye'nin oğlu yezit O bozuk Allah şerrinden muhafaza O daha ne şer yapacak bize kendi gitti belasına da O bozuk adam Onu konuşmuyoruz Ama ismi öyle bir lekeledi ki Artık sahabede Başka sahabede o isimde olsa Kimse yezit takamıyor oğluna Çünkü neden? bu Hz. Muaviye'nin oğlu Yezid'in bozukluğunda o başka bir mesele ama sahabede Yezid isminde olanlar var mı? sahabeden var onun için böyle Yezid ismine hakaret etmemek lazım ismine belli bir Yezid yanlışlık yapmıştır Allah onun cezasını verir o ayrı bir şeydir isimleriyle gelememek lazım onun için Beyazıt bu Yezid de oradan geldiğini söyleyelim ondan sonra dedi ki etrafına bakındı hadi geri dönüyoruz Tedlak efendi hazretleri çok zahmet ettik kaç günlük aylık neyse bilmiyorum yoldan geldik o zamanki vasıtalar yok ve bir elini öpmeyecekmiş ya da bir kimdir nedir tanışmayacakmış Cık. evladım dedi kıbleye doğru tükürdüğünü gördüm kıbleye doğru tükürmemek müstehaptır tükürmek mekruhtur Allah Teala bir müstehabı terk edip mekruh isteyen birine manevi sırrını emanet etmez dedi Adımlarımıza da yazık etmişik dedi. Anlatabildim mi? Bu iş de bu kadar ince. Ama siz bu kadar ince giderseniz ne hacı bulabilirsiniz ne hoca bulabilirsiniz. Beni de aforaz edersiniz. He. Ya gö beni göğe iyi bir şey zannediyorsunuz. Ama belki Ebu Eciz el-Bestami gelse buradan. Çıkıp gidecek. Ne bunu dinleyeyim diyecek ya. Ama size göre idare ederim yani. Yani cemaata göre, ke kelleye göre fes yani. Cemaata göre hoca yani. Ne yapalım? Sizin siz ne kadar kaliteyi, seviyeyi artırırsanız Allah beni de adam eder inşallah. Siz ne kadar maneviyatta yükselirseniz Allah sizin duanızla ben de adam olurum. E çünkü o sizle ben irtibatlıyım yani. O mukayese ayrı bir şey. Zaman zemin meselesi. Bu zaman kıt zaman, zor zaman, bozuk zaman. ondan sonra efendim. Şimdi mürşit ne olacak? Fenekulu söylüyorum. Bugün söyleyelim. Bir dahaki derslerde de vasıfları tek tek tahlil edelim. Tamam? Evet, söyleyelim hız, hızlıca ibare okuyalım. Huve mürşit kim ola? Küllümen. alimlik başta onu koyduk kenara. Alimlik şart. Alim olmayan hiç yanaşma. Cahilden olmaz. Allah mevelin cahil. Allah Hiçbir cahilden veli edinmemiştir. Ama hoca efendi bazı ümmi, bir şey bilmeyen çok mübarek zatlar da oluyor. Oluyor ama onlarda da öyle bir ilimler oluyor ki, hocalar da yok. Hac Salih Efendi Hazretleri derdi ki, bunu okurdu sonra derdi, dedim Alvarlı Efe Hazretleri alim miydi dedim ona bir kere. Alvarlı Muhammed Lütfü Kattesallahu Aleyhi Vesselam, divan sahibi, büyük veli. Dedim alim miydi? Dedi Allah hiçbir cahilden veli edinmemiştir. Yani bu ibareyi okudu. Ne demek istedi bana? Veli ise alimdir. O da öbür taraftan geldi. Peki nasıl oluyor acaba? efendim mesela diyelim ki zahiri ilimle mücehiz değilse biri. Allemnav thummet tekaznav Veli seçeceğimiz zaman önce öğretiriz sonra veli ederiz. Buraya dikkat edin. Bazı ümmiler gördüm ben. Yani bizim gibi medreseden Sars Nahif şundan bundan okumamış. Ben öyle bazı ümmiler gördüm. Bütün alimler önünde diz çıkıyordu. Çünkü manevi ilham geliyor. İhlasından ve takvasından manevi ilham geliyor. Öyle bir şeyler konuşuyor. Yani Ebu'l-Haseni Karakani Hazretleri ile şu anda görüşüyor. Onun ağzından ibareler okuyor. Ya bu adam normalde bu ibareyi okuyamaz. Onun için biz zahiri şerata uygun olan kişi zaten... Siz kalkıp da insanları ilimle tane edecek durumda değilsiniz. Ben de değilim. Ben de değilim derken benim huyum değil. Ben bir adam Allah dostudur mi koca karı itikadı üzere yaklaşırım. Koca karı itikadı üzere yaklaşırım. O noktada ilim milim satmam. İlim falan satmaya kalkmam ve onun okuduklarını da ilim gözüyle itibara almam. Çünkü ben onun ihlasına az çok Şerata iltizamına, sünnete ittibaına, e, mürşidi kamil gerideki bir Allah dostundan kendi nakıs da olsa kamil bir veliden el alıp almamış olduğu gibi hususlara bakarım. Öbür türlü de, Allah muhafaza etsin, bir şeye de çarpılma tehlikesi var. Alimler ne oldu gittiler. Bir veliye ziyarete, günlerce aylarca gittiler, bir tekkeye geldiler, tekke de misafir oldular ondan sonra yatsı namazını ancak yetiştiler. Şey efendi de namaz kıldırırken kıraatta yanlış okudu. Talim, tecvit hatası mıdır? Harf hatası mıdır? Neyse. Bunlar namazı bitirdiler, birbirlerine bakıştılar ve dediler ki eyvah adımlarımıza yazık ettik. Büyük bir evliya diye geldik fakat kıraatta yanlış yaptı. Bu hocalarda da böyle sorun var. Herkesin yanlışını bulular. Ve ya bucağın birine baktılar ya kardeşim geri dönsek Kurt kapacak bizi, aslan yiyecek bizi Dağ taş geldik Mecbur biz burada Şeyh Efendi'ye hürmet edelim Ondan sonra Elbet bize bir sofra kurarlar Yemeğimizi o biçim yiyelim Yatalım aşağı Sabah gün ışığı namazı kılalım Topuklayalım gidelim Çünkü belli evliye olmaz yanlış okudu Olabilir adam yanlış okudu ya Arkadaş bunlar kaç alim idiler Gece hepsi birden ihtilam oldular yani kamyonu devirdiler. Ondan sonra biri öne baktı, biri öbürüne baktı. Hani bir misafir olduğun evde rüyalanırsan çok ayıp. Öyle ya, ev sahibi diyecek Allah Allah bu ne iştir burada yattı da ne gördü de ne düşündü de Öyle ya şimdi eskiden böyle karısını kızını adam misafire ikrama çıkartmaz. Çıkartmaz ama bu adam acaba oradan takunya seçimi duydu, oradan bir ses mi duydu? Öyle ya bazıları kurar kaldırır yani bu ne düşündü? Adam rezil olur. Onun için bazı misafirleri ev sahibi sabah namazına kaldırmaya gider, bulamaz. Çünkü o hamama gitmiştir. Umumi hamama. Adam ne yapsın? E, bir banyo var mı? Duş alayım. Diyemeyeceği için. Utanmaması için. Bundan dolayı misafire özel başka bir fetva daha vardır. Onu özelde söylerim. Kitapta yazmışım gerçi. İmam Ebu Yusuf'un fetvası. Hani öyle bir zaruret varsa ihtilam olurken bile kendini tutma durumunda... İki imama göre cünüp oluyor. i̇mam ve Ebu Yusuf'a göre cünüp olmama meselesi var. Ama neye göre? O özel bir mesele. Biraz da özellerimiz kalsın yani. Her şeyi de genelle aktarmayalım. Çünkü beceremeyebilirsiniz. Siz yine bildiğiniz gibi devam edin. Şimdi zaten banyo arttı her yer. Misafir odasının içinde banyo var falan. O zaman rahat oluyor tabii. Eskiden böyle imkan yok. Ondan sonra bunlar birbirine baktılar. Ya kardeşim bir tanemiz olsa anlarız. Diyeceğiz ki efendi hazretleri efendim işte sıcak su nerede su ısıtabilir miyim e, diyeceğiz ama 2-3-4 herkes birbirine bakıyor ulan siz afedersin. ne yaptınız böyle <gülüyor> grup halinde cinip olmuşsunuz demezler mi adama ya adamlar ya bela alim dediler ki biz dediler hiç şey efendi gelir şimdi namaza kaldırır falan biz doğru dereye <gülüyor> dereye gittiler eşyaları bıraktılar tabii ki Belki e, hava karanlıktır ve açık da olsa bir donu üzerinde kalabilir, geri kalanını çıkartıyor adam. Girdiler dereye, yıkanıp kusredip de namaza yetişecekler. Hani ki ayıp olmasın, nerede bunlar olmasın namazada kavuşmak için acele ediyorlarken aslan geldi elbiselerin yanına oturdu. <gülüyor> Bu kitaplarda yazan, dolu, dolu kitapta gördüm ben bunu, bir kitapta değil. Aslan geldi bunlar, bunlar istediğin kadar talim. Büyük alim <gülüyor> Talime devam Tecvid Bir de Yasin oku bakayım Bir de Kalkale İklap Hunne o, Hafız-ı Kurra Ne anlar aslan <gülüyor> Oturmuş oraya Cık, Ya Rabbi ne yapacağız ya dediler Recil olduk namaz kaçacak Adamlar da fıkıhçı alimler <gülüyor> namazı kaçırmazlar ya. Yani. Ama canları tehlikeye girdi ya Aslanlar nasıl uğraşacak Derken şey Efendi göründü Dereye doğru iniyor. <gülüyor> ya elinde asası. Geldi aslan öyle kedi gibi sürünüyor ona. Kulağından bir tuttu. Biz sana demedik mi bizim misafirlerimize? Böyle davranmayacaksın. Çekil git şuradan. Aslan böyle kedi gibi. Gidiyor. Bunlar böyle bir mahcup. Çıktılar elbiselerine falan. Dedi ki. Ey ulema cemaati. Siz zahirinizi ıslah ettiniz. Ama her şeyden korkuyorsunuz. Biz batınımızı ıslah ettik ama her şey bizden korkuyor. Ha men Allah kafemin külü şey. Men kafal, men kafal Allah kafemin külü şey. Kim Allah'tan korkar, her şey ondan korkar. Melleme kavilla, kim Allah'tan korkmaz, kafemin külü şey. O her şeyden korkar. Ayrı bir mesele. Yani onun için çok da zahirlen takılıp da bir veli mazinlesi. Mazinle ne demek mazinle? Efendimiz Aleyhisselam bizzat gelirdi ziyaret efendine görüşürlerdi giderdi falan böyle efendisi derdi mezunne-i kiramdandır derdi bunu da herkes bilmez ne demek veli olduğu düşünülen kullardandır mezunne neyi kiramdandır derdi mesela e onun için baktınız ki mezunne-i kiramdan zahiri şerata uygun ameli salih sahibi dünyayı sevmeyen biri falan falan böyle Harekeği yanlış okudu, şu harfte yanlış okudu diye adamı da bundan evliya olmaz diye sepetleme hakkına sahip Değiliz Biz yine Allah için ne yapmamız lazım? Hürmet etmemiz lazım, tazim etmemiz lazım Ya Çünkü velilerde böyle haller var Onların yanına ilimle gidilmez Yani kendi ilimden soyutlanacaksın Kendin cahil olarak kabul edeceksin Allah dostu diye düşündüğün Ama şeriatın zahirine muhalefet varsa o zaman Allah dost olma ihtimali yoktur. Zahirine muhalefet. Namaz kılmamak, sakal tıraş etmek, efendim haram işlemek gibi şeyler. Zekat vermemek, kadınlarla kadınlara el öptürmek, kadın erkek bir arada benim zikir yapma, teper gibi kalkıp oturmak falan bunlar. Bunlar şeriatın zahirine muhalif şeylerdir. Bunlar olduğu zaman ondan istifade edilmez. Edilmez. Zahiren böyle konuşuyoruz yine biz. Mürşit kimdir? Dünya sevgisinden yüz çevirmiş olacak. Bunları madde madde açacağım merak etmeyin. Ve hübbil cah. Rütbe sevdasından makam. O zaman tabi padişahın yanında kadı olayım, şu olayım, bu olayım falan. Şimdi de işte belediye başkanlığı muhtarlıktan başlıyor yani. <gülüyor> Muhtarlığa kadar düşen var. Yani muhtarlık düşük meslektir demiyorum. Adam iş arıyor iş. Yani milletin işi bana düşsün demek istiyor muhtarlık, belediye başkanlığı, öyle milletvekilliği, bakanlık, başbakan, Cumhurbaşkanı git öyle. Bu makamlarda gözü olmayacak mürşidim diyenin. Vekane kattabe al şahsın, basir. Kendisinin de şeyhi olacak. O şeyhi de basiretli, ferasetli bir zat olacak. Havinli şurutil meşihati, şeyhlik şartlarına havi olacak. Yani Mahmud Efendi Hazretleri. Katasallahu aleyh. Kime bağlı? Bak, söyleyebiliyoruz işte, mürşidi var, mürşidi, dört mezhep mühtüsü, allame Cihan, dört mezhebin fıkhı kaybolsa yazarım demiş. Var mı kimin böyle bir şeyhi, çıksın bakalım meydana. Gattes Allah, Serra. İşte o, o kime bağlı? Ali Rıza Bezaz Hazretleri. Ali Rıza Bezaz Hazretleri de rüşdiye mezunu. Çok büyük bir allame Cihan, değil. Ama Ali Aydar Efendi gibi bir avu yapmış, avlamış. Çünkü neden? O da Halil Nurullah' Zahravi'ye bağlanmış Bu tekkede yatıyor Halil Nurullah Zahravi Her gece 50 bin Kelime-i çekmeden 700 Kur'an okumadan sabah namazına Çıkmayan zat 50 bin kelime-i Tevit gece yetmez Zayı zaman zaman genişletiliyor Öyle bir veli o da ona bağlanmış Mürşid olmuş Ali Adar Efendi de zahiri alimlerden Olduğu için Bandırma'da Vaz tayin olmuş Osmanlı Zavarı ...bandırmada vaz ederken atıyor da tutuyor bunlara. Bu Ali Rıza Bezzaz diye biri varmış. Bunların ilmi yok, şu yok, bu yok. Merkez Camii'nde atıştırıyor. Müritleri de dinliyorlar, çok üzülüyorlar. İşte böyle, şimdi burada biri olsa da ben onun şeyhine atsam gibi. O da bu sefer... E, ...çok üzülüyorlar, geliyorlar gidiyorlar. Ali Rıza Efendi Hazretleri diyorlar, çok üzülüyoruz. Çok güzel halim, şeriat halimi, tam takbağa, kılık kılıklık yarıyor. Ama bu tasavvufta, bizim şu cemaata çok çatıyor ya. Nasıl yapacağız Efendi Hazretleri? Ne yapsak acaba falan? Evladım merak etmeyin. O yakında düşer bizim ocağımıza diyor. <gülüyor> ya... Atıyor, tutuyor ediyor. Ama bir gün pazarda, tabi o zaman sarıklı zamanlar hala derim, koca sarıklı mübarek. Pazarda mı ne rastlaşıyorlar? Ali Zahmet Zahmet satarmış, manifaturacı yani. Çok takma adam, çok da bandırman da en zengini. Mübarek <gülüyor> o zaman, gemilerle malı geliyor. Ama öyle zekat verir, omzunda taşır, sırtında fakirleri gezer. Zekatı kuruşu kuruşuna fazlasıyla, acayip bir takma. Kola, kolay mı evliya oluyor? Ondan sonra bir görüyor, ona bir nazar ediyor böyle. Nazar, bakış demek. Bir bakış devirir ha, Bir bakış devirir, bir bakış. Ama o bakış sahibinin nazarı olacak. Halide Zülcenayen Hazretleri, Halide Bağdadi, Halide Tarikatının kurucusu, Şam-ı Şerif'te yatan büyük veli. Ya Böyle tekkesinde otururdu, Şam'da Hristiyanlar çok tabi. Tekkenin önünden Hristiyan geçerken şöyle bir bakardı ona, teveccüh. Kalbine bir nur akıtma meselesi. Ya gavura işler mi? E benimki Müslümana da işlemiyor da onunki gavura da işliyor işte. Bir bakış yapıyordu gavur nara atarken Hristiyan vaaz yok ayet bir şey yok. Teveccüh meselesi. Bir nazar nara atarak dönüp tekkiye gelip Müslüman olup tarikata giriyor anında görüntü. He? Nazar meselesi. Ali Rıza Bezaz Hazretleri bir baktı şöyle Ali Haydar Efendi Hazretleri bir, o daha görmemiş onu falan o da bir nur gördü, bir teveccüh, bir hal gördü. Düştü ki ayağına kapandı. Sarık bir tarafa gitti. Kendi bir tarafa. Efendi Hazretleri beni kabul etti ona. Allah Allah. Müritleri de şaşırdılar. Sonra geldi tekkeye. Ondan sonra onu Erbainilere soktu. Kırklara soktu. Ondan sonra sağında Ali Aleyhisselatı sonunda Bilal Efendi, Atapazarı'ndaki Bilal Efendi değil, o eski Bilal Efendi. Çok büyük bir şey. O da yanında oturuyor böyle. Bir ayet soruyor. Kendisi rüştüye mezunu. Burası dört mezzet müftüsü. Evladım bir mana ver. Veriyor. Öbürüne söylüyor. Müfessir. Koca müfessirler var derste. Mana veriyor. Kimse bir mana Bir de ben bir mana vereyim evladım. Ayete bir mana veriyor. Kimsenin aklına gelmez ama tam şerata uygun mana. Bu sefer şaşırıyorlar. Onun için önce öğrettik sonra veli ettik. Sırrı tecelli etmiş. Daha koku etmiş. Ama ve lakin, silsilede ne olacak? El kesikliği olmayacak. Şeyhi, Ali şeyhi, Adrza Efendi, şeyhi, Halilullah Azzehrabi, şeyhi, Mustafa İsmet büyük büyükşehiven, şeyhi, Abdullah i̇l cani, Erzincani, şeyhi, ondan sonra, Halid-i Bağdadiye-Zülcenayin, şeyhi, Abdullah İl-Dehlevi, değil mi? Böyle geriye doğru gidiyoruz, i̇mam Rabbani, gidiyor şah gidiyor Beyaz gidiyor Ebu Bekir Sıddı'ya doğru, gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyhinde de meşihat, şeyhlik şartları bulunmuş olacak. Yetesel selü Sıralı zincirleme. Zincirleme ne demek? Silsile diyoruz ya, silsile. Yani silsile zincirin halkaları. Efendi Hazretlerimiz kaçıncı halka? 36. 36. 36. Evet. Kime gidecek bu zincir? İlahi Seyyid-i Sallallahu teala. Kainatın efendisine kadar ekli vaziyette gidecek. Hemdülillah bizim ne güzel ekli yerlere etmek nasip oldu arada kopukluk yok elhamdülillah Tabii ki bu sadece bizim tarikatta var öbürlerinde yok anlamında da burada konuşuyorum anlamasınlar Sami Efendi Hazretlerinde de var Mehmet Saad Efendi Hazretlerinde de var menzilde de var yani silsile var silsilesiz olmaz onlar da silsile sahipleridirler biz hepsine neyimiz var hürmetimiz var Ve ama bir adam çıkmış efendim sizin silsileniz nedir beni silsilen misilem yok silsilen yok adama ne derler kopuk derler ekli değilsen nesin ya muttasılsın ya yani ekli değilsen nesin kopuksun yani kusura bakma ondan sonra ben dün gece rüyamda gördüm bana bir aksakallı geldi sen evliyasın dedi bana sabahtan milleti kendine bağla demiş ona o da o rüyayla şeyhim diyor e ben kusura bakma silsilen yok bir şeyin yok ben sana nasıl kabul edeyim? Değil mi şimdi? Vekâne mühsinen, İhsan sahibi olacak Güzel amellere malik olacak Bir riyazat-ı nefsi Nefsine riyazat yaptıracak Riyazat ne demek? He? Açlık, susuzluk, uykusuzluk Az konuşmak, az görüşmek vesaire Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz mi? Önümüzdeki dersler Min Az yemek Velkavli Az konuşmak Vennevmi Az uyumak. Mürşitte aranan. Ve kezretü salati. Çok namaz. Efendi. Sabaha kadar namaz. Gündüz namaz hep. Ve sadakati. Çok sadaka. Hayır hasenat. o savmi. On sonra. Devamlı oruç. Devamlı derken her gün demek değil. Sünnet oruçları en azından. Ve efendim. Bunlar kolay şeyler mi? Değil. Şimdi gelelim. Ondan sonra vekane o şeyh olacak. Bir mutabihat-ı şeyh il basir e, basiretli, ferasetli şeyhe, yani kendi mürşidine diyelim Al-Ader Efendi'ye uymak sebebiyle. Câmi'an mehâsine l-ekhla Güzel ahlakı kendinde toplamış olacak. Leû <gülüyor> melekesi olacak. Sireti yani ahlakı yapısı güzel olacak. Ne gibi? Kassabri, <gülüyor> sabırlı olmak. Ve <gülüyor> şükri, şükürde devam etmek. Ve tevekkül, <gülüyor> Her işte Allah'a tevekkül ve yakîn. Şüphesiz inançta zirve ve seha ve cömertlik ve kanaat. Kanaatkarlık bunların hepsi bir ders olacak. Bazı 2 3'ü bir ders olacak. Şehhlerdeki bilgilerden size aktaracağım. Şimdi metni tamamlayayım. Ve tumaniyetin nefsi huzur üzere olacak. Panik? He? Biz Mina'da çadırdayız. Yangın çıktı. Anlattın mı sen? He? Eee anlattım ne anladınız? işte bak. Yani <gülüyor> neyse senin hatırına bir daha mı anlatayım. <gülüyor> Ama arkadaş, tüpler patlıyor, eski usul tabi şimdi biraz geliştirmişler. Ben 15 senedir açça gidemedim. Son Hazır Efendi ile rahmetullah şehit hocamızla beraber idik. Ondan beri nasip olmadı. O zamanki şeylerde tüpler falan var böyle. Tüpler bir patlıyor, o tüpün biri patladığı zaman 30, 40, 50, 100 çadırı birden ateşe veriyor. Onun sen şimdi görüyorsun ki duman Kaç yüz metre ileride Ama oradan iki tüp patladığı zaman bir dakika sonra sende Çünkü arada tüpler var çadırların içinde Tüplere ulaşınca Birden atlıyor bu yana Biz böyle bir şaşkınlık içindeyiz Çadırda Efendi Hazretleri mübarek Biraz istirahat ediyor Kaylule kuşluk vaktimine Yangın mangın var uyandırdılar mübareği e Hadi kaçalım Dedik abdest alacağım abdestsiz Nereye gideyim e yanıyoruz. Abdest. Millet nasıl kaçıyor? Nasıl Çadırda kaç yüz kişi var hepsi gitti. Birkaç arkadaşlar kaldık orada. Biz de tabii kenardan köşeden duruma bakıyoruz. <gülüyor> Yahu kardeşim. Abdest diyor önlüğümü getirin. Hani ki maimüstü amel dokunmasın mekruh olur diye. Yahu Efendi Hazretleri alan gitti her eşyalar karıştı yanıyoruz. Önlüğü nereden bulacağız? Misva mı getirin? Arkadaş bir rahat abdest alıyor. Birkaç kişi kaldı, hepsi gitti. Bir arkadaş var rahmetli oldu. İkide bir ne olur Efendimiz dedi. Geldi patladı, yanımızda patladı. Yangın sardı Efendimiz dedi. Hiç yangın var mı yok mu? Ha işte, sünnete itibari, mübarek. <gülüyor> Böyle yavaş yavaş abdesti bitirdi, abdest yüklü kılacak. İki rekat. Böyle yanıyoruz desen ne fayda? Panik yok. Ama tabii ki sen o makamda değilsin sen. Topukla gitsin tabana kuvvet sen git sen makamın makamına göre hareket edin ya şeyh diye mürşit he. kolay oldu mürşit ondan sonra vel ilmi ilim sahibi olacak vel hilmi, aceleci olmayacak vazui, alçak gönüllü olacak Aa, kürek gibi uzatmış öp bakayım Herkes, böyle elini uzatıyor adama zorlan ya ha, ne öptürüyorsun elini öpenin eli öpülür Halihader efendi elini öper, o da onun elini öper. Ya, efendi Aziz elini öper, elini öper. Tevazu. Mürşitleri böyle bulduk biz. Ama zahiri ilim sahipleri biraz havalı oluyor. Hakiki mürşit olmazsa, maalesef böyle bir hava, bir kibir. Allah muhafaza borçlu hepimizin. Vasıt, doğruluk, dürüstlük, yalan hayatında yok. Halihader efendi ne dedi mahkemede? Hakim, Kulağı da Kaç kere hapse girmiş çıkmış, 24 kere hapse girmiş En azı 6 ay kalmış Çocukları biz tanımıyoruz babamızı diyor Alıyorlardı geliyorlardı, alıyorlardı geliyorlardı He? Hakim de onu bir yerde kurtarmak istiyormuş da Sen la ila illallah demedin değil mi? Demiş O inönü zamanların şeyle ne anlıyor? Yani demedim desin de kurtarayım diye yol gösteriyor ona <gülüyor> da bari kulağı duymuyor ya ne diyor ne diyor demiş <gülüyor> Yanındaki de yazıyor o yazıyla şeyde La ilahe illallah demedim demez olur muyum demiş hakim be Dedim demiş ölene kadar diyeceğim inşallah demiş ya Hakim de demiş hadi merahat ya demiş Yani şimdi demedim deseydi de aynı olacak Dedim deseydi de aynı olacak Ne lüzum var yalana Onun için yani Polis yakaladım eskiden halinde falan bu şeriat merat lafları Sıkıntıydı ben o zaman da şeriat merahat düz gidiyordum Benim eski kasetler çok fenadır Haşim şeriatçı şu bu o zaman çok zor Şeriatçı falan Çamlı Emşin'de konuşmuşum cuma günü İnceleyin Çamlı Emşin'i Güzelim inceleyiciniz 79 senesi İhtilale çok az var Çamlı Emşin Cuma Ben şeriat aletleri okuyup duruyorum adamlara Acayip bir durum yani Orayı inceleyen daha iyi bir durum o meseleyi Ama usulümüz bu Ne yapacağız? Sonra polis yakalamış Bizim hocalardan birini diyelim Emre <gülüyor> Demiş şeriatçı mısın? Değilim demiş. Ulan ne yalan söylüyorsun demiş. Bir çakacağım şimdi demiş. Ulan şeriatçıyım de seni salacağım demiş ya. Yani şunu demek istiyorum. Yalanın da şeyi faydası yok yani. Doğru olalım ya. Ama şu var. Kafana dayatırlar. Öldürecekler. Elini tutarlar. Kıracaklar. Tanem ne olsun? et. Ruhsat var. Bu yalan değil ama. Ruhsat var. Çünkü kalpte iman dolu olacak. Dilden takiye. Bu ruhsat ancak ölüm veya çok ağrısına dayanılamayacak mesela ceryan veriyorlar bize yapmadılar öyle şeyler hapislerde ama Timurtaş Hoca'ya yapmıştılar rahmetli ben duyardım tırnaklarını çektiler adamın hormonlarını bozdular adam böyle duba gibi oldu rahmetli on sonra adamcağıza neler ettiler ya burada Allah yok dediler senin Allah'ın gelsin kurtarsın dediler indirdiler Vatan caddesi, vatandaki dibine mi indirdiler? Nereye indirdiler? Ya ne, ne gavurlar vardı bu memlekette? Hala da mevcuttur. Hala da mevcuttur. Ondan sonra gözünü bağladılar adamı da gözümü bir açtım ki diyor şehzade başında kürsünün önünde oturan çıktı polis. Devamlı gelmiş oraya vaaz dinliyor. Eskiden bu dinleme olmadığı için mecbur buraya geliyorlardı. Şimdi nasıl olsa dinliyorlar. Biz bu yayını canlı veriyoruz ya Polis buraya gelmeye el kalmıyor e çünkü polis diyor ki polise biz de diyoruz ki sen çayını iç, sıkaranı iç Aç şeyi Bizi dinleme el üzüm yok, radyodan dinle bizi O zaman bizim telefonları dinliyor kaç senedir Ne çıktı? Ne çıktı? Bu kadar telefon dinle ne çıktı? Beni terörden dinlemişler Ulan Allah Allah Öcalan çıkacak az daha milletvekili olacak Beni terörden dinliyor Çüş ya terörden dinlemiş insan ticareti, mafya, Oo, ben neymişim be abi ya? <gülüyor> ne çıktı? Hikaye. Yazık masrafınıza, yazık israfınıza, yazık Müslümanlığınıza, yazık vatan evlatlığınıza, yazıklar olsun size be. Kimi dinliyorsun, niye dinliyorsun be? Millet uyuşturucudan ölüyor, sokaklar uyuşturucu dolmuş, herkes ne kadar efendim, kaçırılanlar, çoluk çocuğa tecavüzler, memlekette olmayan suç yok, günah yok. Cübbeli hocada suç arıyorsun. Günah ararsan vardır belki ama suç yoktur. Senin kanunlarına göre suç yoktur yani. Allah'ın indinde günahkar olabilir. Herkesin günahı var. Sen ne arıyorsun? Onun için o zaman polis önünde oturanı gördü. Her hafta en önde oturan çıktı. Sorgulayan. Anladın? Böyle zamanlar. Onun için mürşit dedin. Sıdk olacak. İnsana sadakat yakışır. Görse de ikrah. Doğruların yardımcısıdır. Hazreti Allah Celle Celaluhu. Vel haya, utanma olacak. Utanmak imandandır. Bazı şeyh adamlar gördük. Adam yani hiç utanma yok. Karılara bir laflar atıyor. Şakalar, şamatalar. Bir tutam sakalı var. Şaşırttık yani. Böyle utanmazlık olur mu ya? Biz şeyh gördüğümüz insanlar erken yüzüne bakmıyor, konuşamıyor. Sen nasıl bu terbiyesiz, terbiyesiz konuşuyorsun. Ondan sonra, Mehdi'yim diyen adamlar, Mesih'im diyen adamlar. Görüyorsunuz göbek havaları falan. E tabi yani. Azerbaycan onlara bağlı. Şurası buna bağlı, burası buna bağlı. Ya Rabbelanemin nasıl millet var ki, nasıl Mehdi gelecek bunlara ya? Adamına göre Mehdi de geliyor tabii ki. Deccal da geliyor, Mehdi de geliyor. Mehdiler çoktur, Deccallar çoktur. Hadi şerif böyle buyur. Allah hakiki olanına iman etmeyi nasip eyle. Vel vefai. Sözde durmak. O sözde durmak meselesi. Var ya. Ölümüne mürşitsin. Söz veriyorsun. Sözde durmuyorsun. Nasıl şöyle öyle? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç gün bekledi be. Üç gün. Adam da gelince bir şey de bile demedi, kızmadı. Ya. Vel vakar Heybet. Vakar. Ciddiyet. Değil mi? Gördüğün zaman ve sükun, sükunet, sekinet hani Allah adamı olduğu üzerine ne olacak? Yerleşmiş olacak. Baktığın zaman sana Allah hatırlatacak. Görüldüklerinde, evet ve tenni, acele etmemek vesaire vesaire vesaire insanlara şefkat etmek, hizmet etmek, ülfet etmek, nasihat etmek, yüz gülerliği göstermek, <gülüyor> yükleri tahammül etmek, idare etmek, başkasını tercih etmek, cömertlik yapmak, işte delikanlı olmak, fütüvet denir ona mesela. Efendim, malını mülkünü Allah yolunda sarf etmek, insanlara sevimli gelmek, affetmek, saf etmek, lütfetmek, millete karşı övgüyle davranmak, hüsnü anla davranmak, kendini küçük tutmak, arkadaşlarını büyük tutmak, yaşlılara hürmet etmek, küçüklere merhamet etmek, vesaire, vesaire, vesaire. Bunların hepsi ayet ve hadislerde sabit olan ahlakı hasenedir. Güzel huylar. Bunların hepsi mürsit dediğinde olur mu? Olmalı mı? Vallahi benim şeyhimde var. Vallahi billahi hepsi benim şeyhimde var. Hepsi var. Fazlası da var. Kitaplarda yazmayanları da gördüm. Herkese mürşidi mübarek olsun. Benim şeyhim bana. Değil mi? Herkesin şeyhi kendine. Ama seçerken de karpuz alırken seçersen hıyar alırken seçersken mürşit ve bağlanırken seçmezsen çuvallarsın fe izen, böyle vasıflara sahip olan bir zat, ne olur? Ne olur biliyor musun? nurun varin nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, Peygamber Efendimizin nurlarından bir nur olur. Yasluhülüliktabi, kendisine ittiba edilmeye, intisap edilmeye, iktidar edilmeye elverişli olur. Lakin vücudu misli, lakin böyle bir zatın varlığı, i̇mam Gazali'nin dönemi. Kaç asır evvel? He? Kaç asır İmam Gazali? En az 8-9 asır evveli konuşuyoruz. En az 8 900 sene evveli konuşuyoruz. Bu zamanda diyor böyle bir mürşit bulmak nadirun. Şimdi nasıl acaba? Nadirdir. el minel kibritil ahmeri. Yani hiç bulunmayan madenden, anka-i efendim kibrit-i ahmer, işte kızıl kibrit dedikleri, en kıymetli cevher mücevher şimdi mesela işte kaşıkçı elmas diyorsun e de tek parça bilmem ne dağın dibinde çıkacak yani milyon dolarlarla alınamayan mücevherler var tek parça çıkıyor bir de içi pürüzsüz oluyor falan ona göre para değeri artıyor falan ondan daha kıymetlidir diyor bulunmaz bulunmaz demeyelim zor bulunur diyelim ondan sonra efendim böylece Şimdi mürşidin tarifini yapıldı. Vasıflar tek tek şerh edilmek ister. Bunları önümüzdeki derslerde biraz şerh ederiz. O arada biz de kendimize biraz sabır neymiş, şükür neymiş değil mi? Az yemek neymiş, az uyumak neymiş gibi meselelerden biraz pay çıkarabiliriz. Bizim şeyh olacak halimiz yok da. Hani Allah dostları nasıl oluyormuş örnek almak bakımından o derslerden şerhlerde geçen ayet ve hadisleri nakledeceğim. Oradan kendimize de biraz his alırız. O arada da da mürşidi Kamil'imizi tanırız, bulduk. Bulduktan sonra ne yapmamız lazım? Ondan sonra giderse de mürşit bulan mürşide karşı nasıl da davranacak? Böylece iki can saadetine ereceğiz inşallah. Tamam. tamam? Evet. Şimdi dergi çıktı dedim size. Haftaya da olmadığımız hasebiyle bugünden almaya rağbet edin inşallah. Dergideki bilgilerden İstifade edin. Efendim Hüsamettin Vanlı hocalar ne yazmış? Haşerat, böceklerin yenilmesi. Var ya yiyorlar hep. Acayip acayip. Koşnil böceğinin gıda söktöründe katkı maddesi olarak kullanılmasının fıkhi yönü. Bak meselelere bak. Ondan sonra efendim. Yahudi zulmünün tarihçesi Gazze'de insanlığın ölümü. Kemal Erkun hoca efendi yazmış. Yahudinin ileri fıçısı. Ali Eren Hocaefendi yazmış. Biz neler yazmışız? Biz de çok şeyler yazmışız. Size bir şey tavsiye edeyim. Çok önemli bir yazılar yazdım. Nedir o biliyor musun? Sakalı şerifle, hırkayı şerifle bereketlenmek caiz mi değil mi? Sünnet mi değil mi? Delilleri var mı? Ben bu delillerden Arapça, Ebu Dabi'de sakalı şerifi aldığım, saçı şerifi aldığım merasimde bir konuşma yaptım. Arapça bir konuşma yaptım. Bilmiyorum 20 dakika mı 25 dakika tutmuş olabilir. Burada ben bazı deliller okudum oradaki hazruuna. Oradaki alimler çok beğendiler. Onun şeyi gelecek videosu tümünün inşallah atacağız şey video. Tabi Arapça anlamayanlar için bir şey ifade etmeyelim ama görüntüleri görürsünüz. Hatta benden sonra oranın 40 senelik kadısı Sudanlı Şeyh Meczub Hazretleri çıktı. O dedi ki Ahmet Efendi bize bir şey bırakmadı ben de şimdi ne konuşacağım dedi. Ben de aynı konuları konuşacaktım dedi. O da bazı ilaveli şeyler konuştu. Allah razı olsun. O mübarekten de şunu istifade ettim. İnna buyuruyor ki benim peygamberime tazim ve hürmet edin. Cüzüne hürmet külüne hürmettir. Bütününe hürmet eden parçasına da hürmet eder. Madem ki Allah ona hürmet edin buyuruyor. Onun sakalı, saçı, tırnağı kılıdaki muhteremdir. Dolayısıyla ona hürmet parçasına hürmeti gerektirir, parçasına saygısızlık bütününe saygısızlık demektir çok güzel bir delil getirdi hoşuma gitti o zatın bu usul fıkıh kafasıyla gitti zaten usulcü mübarek benim orada yaptığım konuşmayı Şeyh Ahmet Hazreci o ailenin işte bizim size resimleriyle tanıttığımız zat İnşallah buraya da gelip bir konuşturma yapacağım ona mukaddes emanetleri bir tanıtsın yani fikir olarak size hizmetiyle alakalı da o dedi ki bana sonra bunu dedi biz senden almayı unuttuk o gün çok misafiri vardı binlerce e biz de gece hemen döndük ta 12'de çıktık oradan havaalanına yetiştik kaç saat yola dedi ki bu şeyi almayı unuttuk senden okuduğun konuşmayı, metnini burada çok faydalı ilimler var herkes hayran kaldı dünyanın her yerinden ulema gelmiş Londra'dan Zulma, Hindistan'dan, Pakistan'dan şimdi dedi bunun ben size istiyorum Arapçası ben de bunu Arap alemine yönelik bir Arapça eser hazırlayacağım inşallah. Bu sağ tarafından Arapça oluyor, sol tarafından size. Türkçe oluyor. Bu eserden önce dergide başladım ben buna. Aydana'ya bu dergide. Bu dergide onu başladım. Neymiş konu? Teberrüğün delilleri. Bu dergideki en mühim mesele de en başlıca delil. Bu yazıyı okuyun. Çok uğraştım. Aynı zamanda o bölümün Arapçasını da hazırladım aynı anda. Beraber çok uğraştım. En yeti ekumut tabut Talutun hükümdar olduğunun ayeti nedir? Bu büyük bir kıssadır Bekara suresinde size tabut gelecek. Ayet fi sekiyetü mürabbi O tabutta ne olacak? Rabbinizden bir yatıştırma feyiz, ruhaniyet. Ve bakıyetü mü'terake alu Musa vali Harun. Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kutsal emanetler bir kalıntı olacak. Bu kalıntı nedir diyor tefsiller? Harun Aleyhisselam'ın sarığı, Musa Aleyhisselam'ın asası, Musa Aleyhisselam'ın iki nalini, nali şerif, nalinler, Tevrat'ın kırık levhaları. O onun evine gelecek, iki öküzden geldi, kıssası uzun. Şimdi bu Bakara suresinde geçiyor. Bu kıssayı yazdım, sayfa 13'te içinde kutsal emanetler bulunan tabutun gelişiyle hükümdarlığı sabit olan talut ile Şenvil Aleyhisselam'ın yaşadıklarını ve Davut Aleyhisselam da çocuk o zaman. Davut Aleyhisselam'ın Câlûtu öldürerek mülkü ele geçirmesini beyan eden ayet-i kerimeler ve tefsirlerden topladım. O 13'ten sonra da onu yazdım. Çünkü o tabut meselesini iyi çözmek lazım, kutsal emanetlerin değerini. Okuyacak mısınız? Ya ben bu kadar uğraşıyorum, yazıyorum, kaç gece uyumuyor musun bunlar için? Siz okumuyorsunuz, nasıl adamsınız siz ya? Yatacak yeriniz yok ya. He? Şaka takılıyorum size. 13. Sayfa'da okursa. Ama 13'e kadar ben neler yazdım? Bunu Allah razı olsun okumanızı rica ediyorum. Ne yazdım? Kalbinde takva olan İslam nişanlarına hürmet eder. Bazı şeylerin mübarek olduğu ayetlerle sabittir. Zeytin ağacına kadar Kur'an'da mübarek diye geçer. Teberrük, sevgi ve ittiba'ın habercisidir. Başlıkları okuyorum. İçeriklerini size yazdım. Kutsal emanetlerin sıhhati hakkında ortaya atılan şüphelere itibar... Edilmemelidir bu kaç senelik acaba nereden kaldı kim biliyor Bu konuları işledim Sahabe-i kutsal mekanlarla ve emanetlerle teberrükte bulunmuştur Sahabe-i deliller Halifeler özellikle Osmanlılar mukaddes mekanları Korumaya çok gayret etmiş bunlar başlık Nasıl başlıklar Kutsal emanetleri koruyan Hazreci ailesine Minnet ve teşekkürlerimi sundum Teberrük, geçmiş ümmetlerden bize intikal eden büyük bir sünnettir. Eski ümmetlerde de teberrük var mıdır? Burada ne kadar deliller yazdım ama. Kitaplardan, kaynaklı deliller yazdım. Sahabe-i Kiram Resulullah eserleriyle teberrükte bulunmuştur. Eserleriyle, sakal-ı şerifle, hırg Resimler de koyduk, o benim şecereyi almamın, vesaire vesaire vesaire. Sonra, tabut meselesi, o tabutun gelişinin kıssası. O kıssada, 13'ten ayetler başlamış. Sırf ayet 14'te de içinde kutsal emanetler bulunan Tabutun gelişiyle işte e, sabit olan Hükümdarlığı, talut meselesi, Şenfil Aleyhisselam Meselesi, Davut Aleyhisselam'ın Bunun kıssası Bir ayet-i kerimelerin meali, ikinci bölümde de Tefsirlerde bu işin detayı Çok ince bir detay var, aklınız şaşar Şaşırıp kalırsınız Bu kıssayı okuyun, Kur'an kıssalarından Bakara Suresinin kıssalarındandır bu Çok büyük bir kıssa bu Tabutun gelişi meselesi, tabut niye alındı meselesi, tabuta hürmet etmeleriyle ne? Yani öyle bir mesele ki arkadaş, tabutun içindeki sakalı şerif, işte nali şerif, Musa Aleyhisselam'ın asası Harun Aleyhisselam'ın sarığı değil, sandığını koruyan sandığa bile hürmet edeceksin. Koruyan sandığa bile hürmet etmezsen Allah belanı veriyor, göreceksiniz bu kıssada. Koruyan sandığa, dış mahfazasına bile hürmet edeceksin. Bu iş bu kadar ayetle hadisle sabit bir meseledir. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Geçen bir bakan mıdır, nedir işte ne dedi? Sakalı Şerife kıl dedi. Ne ayıp etti be. Ne üzdü bizi be. İçimiz yanıyor be. Ya Allah istahsen, Allah hidayet versin. Biz yine duacıyız, bedduacı değiliz. Allah eli sünnetin delillerini onlara da izhar eylesin. Yine kabaat bizde. O kadar zaman evvelce benim tanıdığım adam Bana da gelir giderdi sohbetlere Yani biz bunları zamandan anlatamamış mıyız Ne etmişiz bilmiyorum ki Kimi dinlemişler ne yapmışlar Efendim Biraz bizi dinlemişler sonra gidip başkalarında mı zehirlenmişler Böyle durumlar var Allah zehirlenmekten muhafaza eylesin Amin 13'ündür ki bu dergi nedir efendim Lalegül dergisi Dergi değildir He Kitaptır. Birkaç kitaba bedeldir. Bir kitap değil. Sırf dualar bölümünde neler yazdım tek tek okusam sabah boylarız. Ama siz okumuyorsunuz. Bir ayda bitirmiyorsunuz. Amel edin inşallah. Şimdi bir salavat şerife öğretmişim. 88. sayfada okutmayacağım ama. Kendiniz okuyun alın. <gülüyor> Hapşırma anında okuyorsun. Hapşırınca okursan sol burnundan Sol burnundan, sen görmüyorsun, böyle bakıp durma burnuna. <gülüyor> Sol burnundan, sinekten, büyük çekirgeden, küçük bir mahluk çıkıyor. Manevidir. Nereye gidiyor? Arşa gidiyor ve arşın etrafında, Ya Rabbi bunu söyleyeni affet diye, Allahümmeğfir <gülüyor> lika ilihâ. Ya Rabbi bir affet diye zikre de de de seni affettirene kadar devam ediyor. Ya böyle bir hapşırma duasıyla bir salavat var. Kastalani'den naklediyorum. Ben hurafeci değilim. Koca Allame Kastalani Mesalikül Hunefa. Kaynağımı da vermişim orada. Ciddi çok büyük bir kitaptır Mesalikül Hunefa. Ondan da dersler yapmak düşünüyorum. efendimiz hakkındadır tamamı kitabın. Sallallahu Teala aleyhi. İmam Kastalani Buhariyeşer yazmış Cihan. Evet. Bu dua nerede? 88'de. Her hapşırmada bu fırsatı kapabilirsiniz. Değerlendirebilirsiniz. Mağfiret duasını garantiye alabilirsiniz. Af olduğunuzu kesinleştirebilirsiniz. Kısa kısa yani yarım satır. İnşallah onu ezberlersiniz hemen. Amel edersiniz. O da 88'de. Daha neler de neler. Şimdi arkadaşlar bir kampanya yapmışlar. Arkadaşlar dereyi geçiyoruz. Yaz çok zor geldi bu arkadaşlara. Herkes dağıldı gitti. Ramazan bayram seçim İstanbul boşaldı gitti. Tabii arkadaşlar da dergileri dağıtacaklar edecekler. sıkıntıları oldu ama Allah yardım edecek. Şimdi televizyon şile de uğraşıyorlar. E şimdi çok masraf var. Canlı yayın aracı almak lazım, değil mi? E bizini buradan canlı yayın aracı olmasa bunu veremez canlı, değil mi? Veremez ki. Onun canlı yayın aracı açıldı, haftaya diyelim, canlı yayın lazım kapıya mesela. Dolu mesele var yani. Çalışıyor arkadaşlar bu işler üzerine. Bunlar kolay şeyler değil, az rakamlar değil. Allah işlerini rast getirsin. Hizmet ediyorlar. Biz sizden çok büyük bir şeyler istediğimiz yok, bir şey de. Ama dergi alacaksın karşılığında. Abone olan herkese beş kitap hediye yapmışlar yine. Kutsi vaazlar, İmam Gazali'nin. Her bir ruzu için şifanetleri, çörek otu mucizesi ve şifa duaları. Evlenilmesi haram olanlar, zinaya yaklaşmayın, korunmuştur muskasını da hediye yapmışlar. Yıllık işte abone bedeli, efendim yurt dışından, yurt içinden, yurt içi 120 TL demişler, yurt dışı 100 Euro demişler. Abone olmak için de 444, 34, 68, 444, 34 İstanbul'un plakası demişler, 68'de onu ikiye çarp demişler. Kafanızda böylece kalsın, yerleştirin demişler. Ondan sonra da hayırları, bereketleri bulmuşlar inşallah. Bu abonelik kampanyasında bir gayret, son bir gayret istiyoruz. Kışa dönüyor ya, Eylül'de millet toplanır eder, yine onların da işleri sürümüne girer. En azından bu kadar insana maaş veriliyor. Efendim 30-40 kişi oldular şimdi. Radyoda vardılar, bir de orası geldi. 30-40 kişi oluyor, Sıfır çalışan. E bu nasıl olacak? Elektriği, suyu, şusu, busu, retük payı. Onun için bunları destekleyeceğiz inşallah değil mi? Reklam vererek, abone olarak böyle. Biz bir şey demiyoruz. Ama insanlar nasıl şerre alet oluyorlar siz hayra vesile olun inşallah. Bu hafta bana Amerika'dan geldiler. Bir aile ziyarete geldiler. Yani tabii ulaşım zor oluyor bana ama bazıları özel vasıtalarla ulaşıyor bazen. Dediler ki mesela adam ben dedi senin vaazlarından namaza başladım. Öbür bir hanımla evlendim, o öyle namaza başladı, o kapandı, bu şu oldu, Amerika'da. Yine beni Amerika istiyor, herkes bir tarafa istiyor, neyse de. Mesele, bu radyonun uydu yayını bile şu anda var ya, uydu yayınından bile namaza başlayanın haddi hesabı yok. Kapananın haddi hesabı yok, zinayı bırakanın haddi hesabı yok, içkiyi bırakanın haddi hesabı yok, yok, yok. Binler, on binler git ileri. Bu işe siz vesilesiniz. Ama yardım edin, hizmet edin, destek olun. Neyle? Alışverişle. Karşılığında bir şey alıyorsun. Hayrına yardım et denmiyor. Bu vesileyle inşallah canlı tutacağız bu hizmetleri ki bütün dünya hizmet bekliyor. Rusya'dan adam arıyor. Orada namaza başlamış. 42 senelik kazamı kıldım diyor. Hepsinin sevabı senin olsun diyor bana. 42,5 sene kıldım diyor ya. Ben şaşırdım ya adama ya. Bir adam başkası geldi. Cık cık, maşallah ya. 42,5 sene zor kaza kılmak. Yani ama demek ki tesir Allah'tan. Bizim sohbetlerimizde millet namaza başlıyor yani. Bu önemli bir şey. Ama Efendi Hazretlerimizin kerametini arayanlara işte. Keramet. Himmet onun. Işte tesir Mevla'dan onun duası bereketiyle. Siz inşallah dergiye bu şekilde desteklerinizi, aboneliklerinizi bekliyoruz. Efendim Ondan sonra efendim Ahmet Yesevi Derneği faaliyetlerine hızlandırıyor. Biraz sitemite bir şeyler kurdular etler. Nasıl durum? İrtibat kuruyor musunuz Ahmet Yesevi Derneği'ne? Sitesi varmış, giriyor musunuz? He? Sitenin adı ne? Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Ahmet Yesevi. Derneği. Ork.tr Yani bu girin, dernek faaliyetler yapıyor. Size hizmetleri sunuyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. E burada da adamlar çalışmaya başladı. E siz de inşallah bir merak edin da. Bir merak edin. Bak bütün mahalleye fakirler tespit ediliyor. Efendim, erzaklar dağıtılmaya başlandı. Şimdi, Mikail amca zamanından beri millet bayram etmişler bu etrafımızı E komşularımız var, fakir insanlar var değil mi? Bunlara hizmet edilecek, On sonra açılacak ileriye. Kurban bayramında Allah rızası için bağışlanacak şekilde vekaleten, yani Allah rızası için etin tamamını bağışlamak üzere vekaleten kurban kesimi Ahmet Yesevi Derneği yapacak. Ama et istemek üzere değil yani geriye et isteyerek onunla uğraşamıyoruz. Yolda eti bozuluyor. Adama telefon ediyorsun. Adam gelip almıyor. Götürüyorsun. Adam yok evde. O iş iyi değil. Sırf ben hayrıma veriyorum derse talebelere ve fakirlere dağılmak üzere verirse 700 TL. Bir hisse 700 TL'dir. Efendim deri bağışları içinde başka taraflara söz vermezseniz daha sonuca duyuru yapılacaktır diyor ve e, ihtiyaçlardan dolayı şu anda burada da bayağı tesisat televizyona göre ayarlamalar yapılıyor tesisatlar düzenlenecek canlı yayınlara göre ayarlamalar yapılacak falan falan bundan dolayıdır ki yardım toplanacak inşallah sohbet çıkışında Allah Teala Hazretleri kendine karşı Müslümanların hizmetlerini tercih edenlerden eylesin Ve ne verirseniz o yerini dolduracak ayetine inananlardan eylesin Mana kasamalu abdimin sadaka hiçbir kulun malı Allah yoluna vermekle eksilmedi hadisine inananlardan eylesin. İbn Adem menfikun fikalek ey Adem sen ver ben de sana vereceğim ayetinin Allah'ımızın kelamıdır. Hadis şerif, hadis-i şerif hadis kutsi sırrına inananlardan eylesin. Allahım öyle bir iman versin ki bir Müslümanın hidayetine vesile olmayı dünya ve mafiyadan daha değerli bilmeyi nasip eylesin bir Müslümana ulaşmayı, tebliğe ulaştırmayı, ayet, hadis ulaştırmayı, bu hizmeti, siz bunu hafif görmeyin. Kur'an kursları çalışsın, Allah var etsin. Medreseleri daim etsin. Ama siz belinin bu fakirin hizmetini hakir görmeyin. Her yer medrese olsa, içine talebe lazım. Her yer cami olsa, içine cemaat lazım. Muhterem! Ben 40 senedir hizmet ediyorum. Metcanem bir kuruş para almamışım. Ve bugün ismini vermeyeyim. Size vaz eden meşhur büyük hocalardan bazıları benim sohbetime gelip de bu kapıyı bulmuştur. Birçok talebeye sorarsanız adresi benim sohbetimden öğrenmiştir. Camiler cemaatlerle dolduysa, Müslümanların sayısı bugün bu kadar arttıysa, burada da 20 sene evvel yüzbinlerle dolup taşan o külliye sohbetleri gibi her tarafı tek tek gezmenin bereketi vardır Gökten inmiyor bu işler Çalışarak oluyor Onun için Ya televizyonda ne hizmet var Radyoda ne hizmet var Dergiden ne çıkar Demeyin Diyenlere alet olmayın Diyenlere Lütfen susturun Bunlar yanlış yapıyor Biz medreselere talebe topluyoruz Biz camilere cemaat yetiştiriyoruz Biz tesettürlü insanların sayısını artırıyoruz biz haramdan sakınanların artması için uğraşıyoruz dolayısıyla sohbet olmasa bu yayın şimdi radyodan verilmese burada bin kişi iki bin kişi anca gelir nasıl ulaşacağız yüz binlere milyonlara şu anda bizi Amerika Rusya şu anda dinliyor canlı radyonun uydu yayınıyla nasıl olacak teknolojiyi kullanmak zorundayız bunun için imkanlar bulmak zorundayız bu hizmet cami yapmaktan da üstündür bu hizmet medrese açmaktan da üstündür. Bu hizmet hepsinin yoludur. Bu hizmet hepsine adam ve kaynak sağlayan bir hizmettir. Ve bunu da bu fakirden başka izinli yapan yok. Ben izinle yapıyorum bunu. İzinle. O zaman bu hizmete mutlaka yardımcı olun. Dernek olarak Ahmet Yesevi Derneği'ni bir tek bizim bu hizmette kullandığımız tek dernek Ahmet Yesevi'dir. Başka bir dernek yok. Çünkü öbür dernekler çok Allah sayılarını artırsın Hizmet ediyorlar Allah hizmetlerini kabul etsin Ama benim bu işime Bir destek olan bir tane yok Yok Bu işi anlatamadım ben Ben bütün insanların bulması için çırpınıyorum Bir kişi namaza başlasın diye çırpınıyorum Adam kanser Kadın geçen ara Ölmek üzere Ben diyor imansız ölecektim diyor Ben kadere itiraz ettim diyor Allah beni mi buldun diyordum diyor. Gencecik ölüyorum diyor. Senin sohbetlerini internete başladım diyor. Her gece sohbetten uyuyorum. Zaten ağrıdan uyuyamıyorum. Ölmek üzereyim. Hakkını helal et. İmanımı senin sebebinde kurtaracağım. Allah'ım senden razıyım diye ölüyorum diyor. Bu sohbet dinlemezse bu kadın. Gece evinde inim inim inliyor. Allah'a itiraz edip kafir olacak. Nasıl ulaşacaksın? Hoca efendi sen buna. Bu vasıtalar kullanılmak zorundadır. Yerine göre farzdır. Vaciptir. Emri bil maruf farsa, tebliğ farsa, ulaştırmak farsa sen gel benim camide dinle diyemezsin. Böyle bir fıkıh yoktur. Beni çok üzüyorlar. Bizim cemaatin içi beni üzüyor. Bana dışarıdan efendim aksat analizim yok. Benim içimdekiler bacağımı asılıyor geri çekiyor beni. Yoksa ben şu anda Türkiye'de samimi söylüyorum, kaç tane kanal kurulup bangır bangır ehli sünnet yapmıştım ben bu millet, Allah'ın izniyle. Ama bana imkan vermediler, tanımıyorlar. Zaten ikide bir ihtilal yapıyorlar bana. Kaç kere hapse atıyorlar, vakfımı kapatıyorlar, Külliye emel koyuyorlar, sırf benle uğraşıyorlar. Onun içindir ki siz bundan bir şey anlamıyor musunuz ki bu adamda bir iş var diye? Siz zerre kadar kafanız basmıyor mu ki bu adamın etkisi olmasa bununla uğraşmazlar diye? benden beter konuşuyor kimse içeri almıyorlar ben onlar kadar da onlara bastırmıyorum yine beni içeri alıyorlar çünkü neden burada tesir var senin kafan anlamıyor musun? bunu bu tesir nerelere yayıldığını biliyor musun ben Erzurum'un yaylasına Fırat'ın kaynağına çıktım çoban orada sohbeti dinledim dün gece diyor evet Fırat'ın kaynağında hem de bu dediğim 10 sene evvel evet dolayısıyla Evvelce kasetlerle ulaşıyorduk. E, e, hep kasetlerle. E şimdi bu imkanlar çıktı. Destek olacak mısınız Allah rızası için? Sahip olacak mısınız Muhammed Yesevi Derneği'ne? Bu hizmetlere sahip olun. Allah da size sahip olur. Allah da size muhafaza eder. İhfazullâhifaz. Sen Allah'ı koru, Allah da seni koruyacak. Bu dine hizmet edin. Eli bid'at almış kanalları gitmiş. Hilal kanalı şiilik akıtıyor. Kaderi inkar akıtıyor. Şia kanalları sahabeye sövüyor. E efendim öbürü peygamberim diyor. Öbürü mü diyor. Öbürü efendim Ebu Bekir Ömer'den işim yok diyor. Kanallar bunlar hepsi cayır cayır çalışıyor. Biz niye eli sünneti tutturamayalım ya? Onun için Allah razı olsun. Hayırlı muratlarınızı versin. Ölür giderseniz defteriniz kapanmayacak. O sohbetlerden kimler dinleyip yola geldi hepsi size yazılacak. Çorbada tuzunuz olsun. Kuvvetli yardımlarınız olsun. Evet. Rabbim kabule karim buyursun. Ya haftaya sohbet yoktur. Dedik. İnşallah. Yalnız şu var. E, altısı cumartesi mi Eylül'ün? He? Ben buharadan gelir gelmez Bursa'ya söz vermişim. Üç aydır gitmiyorum. O var. Onu yanlış anlamasınlar. Çünkü on vilayetten etraftan geliyorlar oraya. Bizi de buradan dinledikleri için Bursa'da da yayınımız var ya. E, Bursa'ya İnşallah ben bu karadan döneceğim inşallah. Döner dönmez Bursa'ya yetişiyorum inşallah. Ve 6 Eylül'de Cumartesi akşam namazından sonra Bursa sohbeti vardır inşallah. Bütün cemaat o civardakilere yani duyuruyoruz. Sohbet yoktur zannetmesin. Hoca gitti zannetmesinler. O sohbet yetişilecek inşallah. Ondan sonra burası da 11'inde Allah'ımız yatsı namazında Cem eylesin. Ama sen akşamdan geldin. Daha iyi. E yani akşamı da kıldın o başka ama sohbet Yatsı namazının peşine başlanacaktır. İnşaallahu rahman. Yatsı namazını müteakiben. Dua edenler onlara da dua edelim. Amin. Şübhane Rabbil Ali'l-Ali'l-Ali'l-Va bilhamdülillahi Rabbil Alim. Salatu ve selamu ala seyyidil musallim. Ve ala aliyye sahibi ecma'in. Allahümün nâ selüke el-cenneh. Ne'ûzibüke minennâr. Allahümün nâ selüke rıdâke vel-cenneh. Ne'ûzibüke vel-nâr. Allahümün nâ selüke el-cenneh. Ve mâ karrabe ile yâmi kavlim Naudü bike minen nar ve maqarrab billahi li amri ve amali. Allahumma inna eselukum khayra ma eselaka Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Naudü bike min şerri Muhammed sallallahu aleyhi ve Ve ente müstaani ve alai gel belâ hüla hüve la havle ve la illa billah. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin gecemizi mübarek eyle. Günahlarımızı mağfiret eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Sevdiklerimizi müdduâlarınızla ilhak eyle. Suriye'ye yardım eyle. Allah'ım Murakta Müslümanlara yardım eyle ehl Sünnet'e yardım eyle Amin. ehli i bidat Zelil eyle Allah'ım camileri, türbeleri yakanları Nurlu beyaz sakallı adamları mürtet diye öldürenleri Kahreyle mahveyle eyle Allah Ya Rabbel Alem Ve Ya Nasirin Ya Rabbi bu eset rejimini ve destekçilerini Helak eyle Ya Rabbi Amin. Düzenlerini iskata eyle Amin. Mısır'da Ya Rabbi idam bekleyenleri Halas ile, Ehl-i Sünnet-i Aziz eyle Amin. Doğu Türkistan'a yardım eyle Allah'ım onlarda binlerce insanı katlediyorlar Müslümanlara eziyet ediyorlar Allah'ım çin gavurunun şerrinden Bir an evvel halası eyle Allah'ım Filistin'e yardım eyle Gazze'ye yardım eyle Allah'ım nusretinle teyid eyle Müslümanların canlarını, mallarını, ırzlarını Kanlarını haram aylar hürmetine Kafirlere haram eyle Amin. Bidatçılara haram eyle Amin. Zalimlere haram eyle Allah'ım haram aylardayız. Kurban oldum. Sen haram ettin. Mine hurum. Dört ay haramdır buyurdun. Bu hürmeti, bu korunma şluğu, bu yasaklılığı Müslümanlar üzerinde tahkik eyle ya Rabbi. Amin diyenlerin harcı, hemde azade azad eyle. Allah'ım bunca senedir yaptığımız sohbetleri kabul eyle. Amin. Gösterişten, kibirden, gururdan, ucubdan, riyadan muhafaza eyle. Allah'ım kurban oldum sana Allah'ım. Benim hacetim var. Kalbimde hayırlı muradım var. Bir isteğim var. Sıkıntım var. Bugüne kadar namaza başlamasına vesile oldum oruca başlamasına vesile oldum kapanmasına vesile oldum haramlardan kurtulmasına vesile oldum kimler nerelerdeler sağlar diriler ölüler ben bilmem sen bilirsin hepsini onların hürmetine ya Rabbi onlara yaptığım hizmet hürmetine ya Rabbi onlara yaptığım senin rızan için bir şey dert etmedim para istemedim bir şey istemedim. sen bu hacetimi hayırla muradımı ihsan eyle Amin. hayırlı muradımı hasıl eyle Amin. umduğuma ile eyle Amin. umduklarımıza nahil eyle Korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Amin diyenlerin de harcı azade eyle. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hayırlı yağmurlar efsane eyle. Amin. Bol bereketli yağmurlar efsane eyle. Amin. Barajları doldur taşır ya rabbal alamin. Sellerden muhafaza eyle. Amin. Amin. Cemi hatalarımızdan estağfirullah estağfirullah. Estağfirullah, estağfirullah el azimel lati la ilahe illahu el hayyul kayyum mecu bu leh. Büyük küçük bütün günahlarımızdan estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, el affaymen lezî la ilahe illa hû, el hayyel qayyûme ve tuğbu ilâh, cemi'i qaddalarımızdan estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, el affaymen lezî la ilahe illâh, el hayyel qayyûme ve tuğbu ilâh, Allahümme gaysen muhithâ, heniyen meriyen müriyâ, acilen gayre râitin, Mücellilen sehanda ve ganda Ya Rabbi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Rumlar bile yağmursuz kalınca onun hürmetine istediklerinde onlara bile kafirlere bile yağmur yağdırdığın o büyük veli hürmetine o yüce sahabi hürmetine Allah'ım sen Mahmud Efendi Hazretlerimiz duası müstecap yağmur ne zaman istese kabul ettiğin bizim şahit olduğumuz o mübarek veli hürmetine Evliya salihler hürmetine, emzikteki bebeler günahsızlar hürmetine, Allah'ım rükû ve secde eden yaşlı pirli pirifaniler faniler hürmetine, Allah'ım meskına gaysen mughithâ, haniyem meriyen müriyâ, gadekan acilen gayr-ı mujallilan mücellilen sehhan daima, Allah'ım meskına gaysen mughithâ, haniyem meriyen müriyâ, hacden kolayına hacilen gayr-ı raizin meclilen sen daima ya Rabbi hatayda da susuz kalmışlar onlara da yağmurlar hayırlı ihsan eyle bütün vatanımıza İslam vatanlarına hayırlı bereketli yağmurlar ihsan eyle serinlikler ihsan eyle bize de yolculuğumuzda Buhara Semerkant'te serinlik nasibiyle allahım serinlik ver bize ya Rabbi, serinlik serin bir vaziyette ziyaretlerimize rahat kalalım uzun kalalım ya rabel e alamin ve ya <gülüyor> hayrun <gülüyor> nasirin ve ya bize nevel ölenlere kerim rahmet Kabirlerini Nur ile dereceleri âlâ ile. Şimdi Muzaffer Efendi babasının adı neydi? Halil Hal Hal Gültekin. Evet. Evet, Muzaffer Efendi kardeşimizin babası ihvanımızdan Halim Selim Mübarek bir zat. Muzaffer Efendi deski de ihvanlardan rahmetli Şehit Bayram Hocamıza çok hizmet etti. E, diğer hoca efendilerde de hakikaten hakkı vardır. Onun babası da kıymetli bir mübarek zat idi. Halil Gültekin Efendi vefat etti. E İsmaila'dan cenazesi kalktı. Ya Rabbi sen ona rahmet eyle. Amin. Kabrini nur eyle derecesine âleyle. Allah'ım seyyiatını mahveyle, hasenatını tebdileyle. Oğullarına bütün bıraktıklarına sabrı cemil ecri cezil ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi onlara da hayırlı uzun ömürlerle, salih amellerle dinine hizmet nasip eyle. Amin. Amin. Hasan, Hüseyin, Halil, Din, Sinan, Murat Cemil, Remzi Enver, Sami Aytekin, Eşref Pektaş ve iki de şehidimiz var. Diyarbakır'daki polis şehit oldu biliyorsunuz onlara suikast yaptılar Allah'ım bu PKK teröristlerini kahreyle Allah'ım bu katilleri katleyle Allah'ım bunların bütün güçlerini iptal eyle Allah'ım bunların askere polise çektikleri silahına makus eyle Allah'ım vatanımızı bölmek isteyenlere fırsat verme Amin. Böldürtme ya Rabbi Amin. Sen onların güçlerini zail eyle Hizale eyle Allah'ım yandaşları, Yahudi, İsrail yandaşlarını, Avrupa Birliği'nden yandaşlarının da onlara yardım edemeyecek bir hale getir ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbi bu ateşi söndür ya Rabbi. Kafirlerin yaktıkları ateşe dahildir bu ateş. Bu vatanı böldürmek için yaktılar bu ateşi. Söndür sen bu ateşi ya Rabbi. Şehitlerimize de rahmet eyle, kabuller, nur eyle. Hepsini ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah eşhadu enne muhammed la ilahe illallah fi kulli ya rab hediyelerimizi isale ile dağlar emsali rahmetleri kabirlerine nur halinde nurdan tabaklarla idgaleyle ya rab onları bir daha kıyamete mahşere çıkana kadar bu hediyeyle ile pür nur eyle mezarlarını yap. amin Münevver Müzeyyen Emine Neriman Gülçin Nezihe Melek Hanfendiler vefat etmişler. Halleri, yerleri, kabirleri, amelleri, hesapları, muhasebeleri sana ayandır ya Rabbel Alemin. Affeyle kullarını ya Rabbi, lütfeyle mağfiretinle muameleyle. Ruhları için buyurun. Eşhedü <Sessizlik> en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin. ''Adedemâ ve ''Allah, Allah, Allah'' ''Celle Celalüke ve Celle Şanüke ve Ammene ve ve Lâ Bu şahadetleri, kelimet i tevhidleri kabul eyle. Amin. Bu hanımefendi kardeşlerimizin ruhlerine hediye edildik ve Ana babalarımıza da rahmet eyle. Bizim geçmişlerimize de hediyelerimize hisal eyle. Mubarek meclislerden ruhaniyetlerini hissedâr eyle. Eski cemaatlerimizden sağ olsalar, burada olacaklar, şimdi kabirde yatanlar var, onları bunlara ilhaka ile. Amin, amin. Bi hurmet Daha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim Allahümme. ve barik ala seyyidina Allahümme. Muhammedin nebiyyil ümmi el Al habibil alil -Al kadri el Al azimil cahii Al ve ala ve sahbih Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için buyurun. As-salatu ve selam. <gülüyor> Aleyke ya Resulallah. as ve selam. Aleyke ya Habiballah. as ve selam. Aleyke ya Seyyidene veline vel ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. İlahi şerefi ruhin nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ve saham ve şahına kafe. Arvahim vat namahatü müslim vat cemaatü hadirin. Ve ilah arvahim en zükret esmâhu el meclis el